체 갔대 Bugün 13 Mart Cuma, yıl 2020, ay 3, gün 73 Kasım 127. 1441 Hicri, recep 18. 1435 Rumi, Şubat 29. Günün tarihi 114 yıl önce bugün, yani 13 Mart 1906'da Amerikalı insan hakları savunucusu Susan B. Anthony ölmüştü. Zamanında kadınlara umumi mahallerde konuşma hakkının bile verilmediği bir toplumda Quaker inancını taşıyan babasından aldığı cesaretle köleliğin kaldırılmasını savunmakla sosyal hayata başladı. Sonra aşırı alkol tüketimleri yüzünden ailelerini mahvedip sadece erkek olmaları yüzünden aile reisi oldukları kabul edilip, bir yaptırım görmeyenlere karşı mücadele veren gruplarla çalıştı. Kadınlarla zencilerin kendileriyle aynı üretimi gösteren beyaz erkeklerle aynı ücreti almaya ve nihayet kadınların da yaşadıkları toplumda oy kullanma hakları olduğunu savundu. Toplumdaki üstünlüklerini kaybetmekten korkan muhafazakar erkekler tarafından evlilik ve aile müesseselerini sabote etmekle suçlanmasına rağmen 86 yıllık ömrü içinde yılmadı. Öldükten sonra resmi paranın ve postapulunun üstüne kondu, heykelleri dikildi. Zaman onun hakkını doğrulamıştı. Günün sözü, insanlık için çalışmak <gülüyor> ve ibadet benim için birdir. Yoksa bu kainatın yaratı yaratıcısı ve hakimi Tanrı'nın benim yere kapanıp sen büyüksün dememle mutlu olacağını tahayyül bile edemiyorum. Susan B. Anthony ...Suzun D. Anthony'nin bir başka sözünü de birkaç gün önce Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan nakletmiştik. Bu arada onu da söyleyelim. Yargıç tutuklu ayağa kalkın. Bu mahkeme sizin dava masraflarına karşılık olarak 100 dolar ceza ödeminize hükmetmiştir dediği zaman 1873 Haziran'ında... Oy kullanma, lüzumsuz yere bir kadın olarak oy kullanma suçundan, suçundan dolayı. <gülüyor> Susan Anthony de asla bir dolar bile ödemeyeceğim demişti mahkemede onu da hatırlatalım. Ama resmini doların üzerine basmışlar. Sonradan. De, evet, evet. Ne kadar, <gülüyor> bir doların üstüne. Evet, bir de günün şiiri var. Baharın ilk sabahları. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar.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 Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949. AçıkHadımba.com.tr veya Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Mado, Özdeş Özbay ve Robitayer ile birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir Artemisia adlı bir gruptan bir performans grubundan dinlediğimiz bir şarkı ile yaptık. What Happens When A Woman Takes Power Yani Bir Kadın Gücü Eline Aldığı Zaman Ne Olur Ve Geri Basmazsa Ne Olur Diye Soruyorlar Cevabı Da Bilinen Bir Soru Biz yükseliriz, Biz Sevgiyle Yönetiriz Ve Sevgiyle Kazanırız Biz Tekiz Biriz Ve Daha Yeni Başladık Bu Daha Başlangıç Dedikleri Bir Şarkıyla Girişimizi Yaptık Sebebi De Artemisia'ya bir göndermeyi dolayısıyla Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'na bakalım şimdi. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. İlk Kadın Amiral Salamis Muharebesi İsa'dan beş asır önce oldu. Dünya tarihinin ilk kadın amirali Artemis, Pers kralı Serhas'ı uyarmıştı. Çanakkale Boğazı ağır Pers gemilerinin çevik Yunan triremelerine karşı savaşması için uygun bir yer değildi. Serhas onu dinlemedi. Ama savaşın tam ortasında donanması büyük bir darbe yemek üzereyken komutayı Artemis'e bırakmaktan başka çare bulamamış ve bu sayede bazı gemilerinin yanı sıra bir parça onurunu da kurtarabilmişti. Serhas utanç içinde kabul etti. Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere dönüştü. Bu arada oradan çok uzaklarda Herodotos adında bir çocuk ömlünün 5. yılını dolduruyordu. Yıllar sonra bu savaşı bize o anlatacaktı. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet tarihte bugüne de bir göz atalım şimdi. 1781 yılında bugün Alman kökenli İngiliz astronom William Herschel Uranüs gezegenini e, keşfetti. Güneş sisteminin yedinci gezegeni olan Uranüs'ün daha önceleri bir yıldız olduğu sanılıyordu. Evet 1973'te Türkiye'de meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için mecliste turlar başladı. Faruk Gürler ordunun adayı darbeci 200, Tekin Arıburun 282, Ferruh Bozbeyli 48 oy almış. 3'te 2 çoğunluk olan ve 423 e, ve sal çoğunluk olan 3, 318 oya erişilemeyince seçim çıkmaza giriyor. Bunun üzerine de Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar parti liderleriyle görüşüyor. Adalet Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ve diğer liderlerin aksine bu görüşmeyi gizliyor. Görüşmenin radyodan açıklanması üzerine "Bana mı inanacaksınız, radyoya mı?" diye soruyor. Tabii ki radyoya. <gülüyor> Genel Kurmay Başkanlığının resmi açıklaması üzerine ise dün dündür... ...bugün başka bir gündür... ...diye tarihe geçen lafını ediyor... ...Süleyman evet, Demirel... ...muhteşem bir söz gerçekten... Mütevfe. 1995 yılında bugün ise... ...Türkiye tarihinin karanlık günlerinden bir tanesi... ...Gazi Mahallesi katliamı... ...yaşandı... ...aslında 12 Mart gecesi olaylar... ...başlıyor İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde... ...üç kahvehane otomatik silahlarla... ...taranıyor... ...Alevi dedesi Halil Kaya... ...bu saldırıda ölüyor ve 20 kişi yaralanıyor... Saldırganlar olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettikleri taksinin şoförünün boğazını keserek öldürdüler ve tak taksiyi ateşe vererek kaçtılar. Çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu mahalle halkı olayları protesto etmek için geceyi sokakta geçirdi. Olaylara ilgisiz kalmakla suçladıkları karakola yürüdü. Bu sefer de karakolda polislerin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybediyor. Gece boyunca durulmayan olaylar ertesi gün 13 Mart boyunca da devam ediyor. Öğle saatlerinde Cem ve önünden karakola yürümek isteyen grupla polis bir kez daha karşı karşıya geliyor. Polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu bu sefer 15 kişi hayatını kaybetmiş. Aralarında polis, jandarma ve gazetecilerin de bulunduğu yüzden fazla kişi yaralanıyor çatışmalarda. Olayları önleyemeyen polis askerden bu sefer yardım istiyor askerleri önce alkışlarla karşılayan grup daha sonra asker Sivas'ta neredeydi diyerek ki bu olay sadece 2 gün önce iki yıl önce gerçekleşmişti Sivas katliamı da. Bu kez askerleri de taş yağmuruna tutmaya başlıyor mahalleli. Gazi, Zübeyde ve Esentepe mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor tarihte bugün. Evet tam 25. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ...karanlık sayfalarından... ...çok acı, ağır... ...karanlık sayfalarından... ...bir diğeri de... ...gerçekleşmiş oluyor... O, ...oldukça yüksek sayıda böyle olay var... ...sık sıktan... Evet, ...anmak zorunda kalıyoruz... ...yirmi kişi yaşamını... Katlet, ...kaybetmişti sonuç olarak... ...değil mi? Evet ve... ...yüzlerce kişi... ...de 25 yıllık adalet özlemiyle dün yürüyüş yapmış. Biyanet'ten de bir haber bu. Cem önünde toplanan, Gazi Cem önünde toplanan kalabalık... ...Gazi'den Ümraniye'ye adalet istiyoruz, pankartını açmış. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşımışlar anmaya. HDP milletvekilleri Dilşat Cambaz ve Ahmet Şık... HDP İstanbul İl Başkanı Elif Bulut, ESP Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP İl Başkanı Hüseyin İldan, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, HDK Eş Sözcüsü Yoldaş Aydın, SGDF Eş Başkanları Alev Şahin ve Deniz Bahçelici'nin de aralarında olduğu Siyasi Parti ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri de katılmış. Etkin Haber Ajansı'ndan Pınar Gayip'in haberine göre Hayatını kaybeden aileler adına açıklama yapan Sezgin Engin'in abiyi Engin Engin 12 Mart'ta yaşananları da hatırlatmış. Gazi katliamıyla demokratlara gözdağı verilmek istendiğini belirtmiş. Saldırı Alevisi ve Sünnisi ile tüm halkaydı. Katiller nasıl oldu da Gazi gibi polis devriyelerinin her zaman en yoğun olduğu bir yerde ellerini kollarını sallayarak ortadan kayboldu. Bunun açıklamasını Gazi halkı biliyordu Bu nedenle öfkesi sel oldu ve gazi karakoluna akmaya başladı. Katillerin yakalanması ve cezalandırılmasını isteyen gazi halkına bu kez de halkın can ve malını korumakla görevli olması gereken devlet güçleri tarafından dünya basınının gözü önünde hedef gözetilerek otomatik silahlarla ateş edilmiş, bulunduğumuz ve karanfillerimizi bıraktığımız bu yerde onlarca kişinin ölümüne, Yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olunmuştur diyor. Sorunlar bulunup cezalandırılsın diyor. Bir de Hasan Ocak var. Gazi'nin önemli isimlerinden. O da ailesi Ezilenlerin Sosyalist Partisi. ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri tarafından mezarı başında anılmış. Böyle bir vaziyet var. Onu da söyleyelim. Evet şimdi günün haberlerine geçelim. Tarihin en önemli olaylarından biri ceryan etti. 528 yıl aradan sonra Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasındaki bağlantı koptu. Yani 1492'de yanılmıyorsam Ağustos'ta... Cristóbal Colón ya da Christopher Columbus diye bilinen ya da Cristoforo Colombo hangi adı kullanmak isterseniz onunla hem Cenovalı hem İtalyan kökenli hem Portekiz adına ve İspanya adına da hareket eden büyük kaşif ve aslında azılı bir katil, kitle katili olan Christopher Columbus üç gemiyle Ninya Pinto ve Santa Maria ile yola çıktı ve birkaç ay sonra da Orta Amerika'ya vardı. Ondan sonrası tarih oldu. Her yere Kolomba'da bir verildi. O tarihten sonra ilk defa 528 yıl sonra yepyeni bir şey andık dün. Bütün yolculuklar yasaklandı. Donald Trump tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump. Bundan böyle Avrupa'dan kimse gelmeyecek Amerika Birleşik Devletleri'ne yolculuk yapılmayacak 30 Nisan'a kadar dedi. İstisnaları da var galiba. Evet var istisnaları. Bir, bazı yerlerde yorumlarda yanlış da yorumlandığını gördüm. Haddim değil ama düzelteyim. Uçuşları diyorlar. Uçuşlar değil bütün yolculukları. Deniz, Din, yolculukları. Deniz yolculukları. deniz yolculukları dahil. Dahil. Bütün yolculuklar diyor. Terim o kendisinin kullandı. Çin serbest ama sanırım hala. Ee, bilmiyorum. Christophe Kolomba sormak lazım. Ya da Ming Hanedan'ın şeylerini. Yani şunu söylüyor. Birkaç güçlü fakat zorlu, zorunlu eylemi tedbiri almak zorundayım. Amerikalıların Bütün Amerikalıların, Amerikan halkının sağlık ve refahını, mutluluğunu korumam lazım demiş... Ve kıyılarımıza birkaç e, yeni vaka girmesini önlemek için, korona virüsünün adını anmıyor. Hı hı. Ama birkaç yeni vaka önlemek için diyor. E, bundan sonraki 30 gün için Avrupa'dan bütün seyahatler, all travel from Europe diyor. Biraz da böyle öksüre sıra konuşuyor aslında. İlginç. Ben seyrettim videoyu yani. önce bu hasta mı diye de endişeleniyorsun ama burnunu filan çekerek... Tarihe nef geçer. Nefes almakta, <gülüyor> <gülüyor> nefes almakta biraz zorluk çekerek 528 yıl sonra tarih yazıyor. Beni çok heyecanlandırdı. Ta o günlere gittim. <gülüyor> Kolombun günlerine. E, ve e, Amerika Birleşik Devletlerinden yani Avrupa'dan bütün yolculuklar 30, önümüzdeki 30 gün için durdurulacaktır demiş. Ve senin dediğin gibi bazı istisnaları var demiş. Birleşik Krallık olmayacak demiş. E, bir de galiba işte Bulgaristan, Romanya, yani Schengen ülkeleri diye adlandırılan ülkeleri adını vermemiş ama onların hariç olduğu anlaşılıyor. Bu arada da Türkiye tabii. Schengen değil, Schengen olmayan ülkeler hariç evet. olmuş oluyor. Schengen olmayan ülkeler hariç. Evet. Çok ilginç bir şey. Ee, şimdi peki bu bunu anlamakta her zaman olduğu gibi biraz güçlük çekiyorum yani. Trump konusunda bir anlayış kıtlığı çektiğim muhakkak yani. Estağfurullah. Her seferinde zorlanıyorum. Şimdi şeyi sormam lazım mesela. Yani Britanya'da ve Kuzey İrlanda'da e, korona virüsü çıktı. Bildiğim kadarıyla ölümler de var. E, hatta. Ve yayılıyor. Yayıldığına dair. Ama onların neden yasaklamamış bunu anlayamadım ben. Ama bazı yorumlar var. Mesela Britanya'da ve Kuzey İrlanda'da Trump Turnberry ve Trump International Golf Links diye iki tesis var. Golf tesisi Britanya'da. Onları, onların da durumu zorda zaten. Turistik bakımdan kar edemiyorlar son zamanlarda. Onları korumak için olsa gerek diye yorumlar var. Tabii ben başkalarının yalancısıyım. Fakat panik olmuş hemen finans piyasalarında, hı hı. mani piyasalarda. Çünkü Avrupa'dan aynı konuşmada şey diyor. Avrupa'dan muazzam sayıda, büyük sayıda... ...ticaret ve kargoya da... ...kısıtlama koyacağım demiş... ...tek başına, bunu hiçbir kimseye... ...dünyada danışmadan söylüyor... ...kendi Amerika Birleşik Devletleri... ...yönetimindeki başkanlık... ...danışmanlarına da... ...başkanlık yetkililerine de... ...danışmadığına dair ibareler var... E, ...ama sanki koronavirüs bahane... ...ticaret savaşları şahane gibi duruyor... ...bu şeyde, çünkü evet. daha iki yıl önce... ...Avrupa Birliği ile bu gümrük duvarlarını ...yükseltme kavgası yaşamıştı... Bazı ürünlerin e, gümrük vergilerini yükseltmişti yine Avrupa Birliği. O zaman da Britanya hariçti. Evet. O, o ticari ilişkiler her zaman başka türlü işliyor. Daha yakın görüyor zaten e, Britanya Britanya Avrupa'da da. değil ki zaten artık. Çıktı <gülüyor> evet. ondan sonra. Kendisi zaten bir karantinada bir, e, e, de, diyebiliriz yani kıtaya göre <gülüyor> bir ada olduğu için. Dolayısıyla herhalde işin içerisinde birazcık böyle şeyler var. Yani evet. Şimdi virüsü bahane etmip yine ticareti sınırlandırmışlar. aslında. Kendi golf tesislerinin, turistik tesislerini de hariç bırakmış oluyor tabii. Fakat Dow endeksi, borsa endeksinde 1100 puanlık bir düşüş olmuş. Bu tarihte görülen en büyük düşüşlerden bir tanesi. Hemen bunun arkasından... Ve zaten 11 yıllık bir bul dedikleri yani iyi giden bir piyasanın, gümlük piyasalarını şey piyasalarının döviz işte neyse borsa sonunu getiriyordu zaten son günlerde. Ama hemen bir düzeltme yapmış. Gayet hızlı aslında oval ofis denen yerden ben bu kısıtlamaların insanları durdurduğunu malları değil diye düzeltmiş tweet atarak hmm, Ticaretti gene o zaman günün sözlerinden o kadar da biri sayılabilir stops people not good diye yazmış ayrıca ilginç bir şey daha söylemiş konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin sigorta şirketleri koronavirüs ...tedavisi için bütün... ...ödemeleri yani... ...para alınmadan yapılacağını söylemiş... ...ilginç bir şey... E, ...fakat... ...Amerika'nın... ...Health Insurance yani ...fiziksel diye. anlamda para alınmadan mı? Yani evet... Ne? ...yani böyle... ...kredi online ödeme, ödeme yöntemleriyle... Yani ...ödeme edeceğiz. yapılmayacak... ...yani bedava olacağını ima eden bir şey... ...koronavirüs tedavisinin... ...koronavirüsüyle hı hı. bir şey söylemiş... ...fakat hemen geri almışlar... ...daha doğrusu kendi geri almamış da... E, ...Amerika'nın... ...Health Insurance Plans diye... ...yani sağlık sigortası planları... ...adlı bir kuruluş... ...hemen şey yapmış... ...biz yanlış anlaşıldı... ...biz testleri... ...denemeleri sadece... ...bedava yapıyoruz... ...tedavide yok demiş batıracak yani. Tamam şimdi oldu ama ha, daha oldu mantıklı. Oldu değil mi? Mantıklı. <gülüyor> Ondan sonra bir açıklama daha gelmiş Trump'tan. Dün çok heyecanlı bir casus filmi, James Bond filmi gibi izleniyordu yani. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da Avrupa'dan dönmelerine izin verilecekti. Çünkü bütün yolculuklar durduldu deyince işte <gülüyor> Eşi, kocası, karısı, çocukları filan Amerika'da olan, kendisi Avrupa'da olan da Charles de Gaulle başta olmak üzere bütün Fransa'daki filan hava limanlarını üşüşmüşler. Telaş içinde ne oluyor, nasıl dönemeyiz miyiz diye inanılmaz görüntüler vardı. Ve sonuç olarak bu açıklamada geldi ama 20 bin dolara kadar bilet alanlar ve dönenler olmuş. Uh -huh. 20 bin dolara. Her felaketten Dil, kar elde edilebiliyor. Edilebiliyor. Yani. Aynen öyle. Ve e, bu konuşma sırasında Trump COVID-19 patojenine yani virüsüne yabancı virüs diye de <gülüyor> bahsetti. Bu da tarihe geçecek bir şeydi. E, i̇lk zaten duvar yaptığım için Amerika'ya gelmedi demişti. O gün e, ölüm haberi de gelmişti bu açıklamanın ardından. ...yabancı virüsü... Duva, ...duvar örerek virüsle mücadele etmeye... ...çalışıyordu bir ara... ...yani ve Çin'de başladı bu demiş... ...Çin'i şey tutmuş... Evet. ...susunluğu tutmuş... Evet. ...yani bugünlerde... ...çeşitli edebi eserlere de... ...insanın aklı kayıyor doğrusu... ...ben... ...uzun süredir şeyi düşünüyordum... ...hatta radyoda okusak mı diye de... E, ...Lapest... ...yani... ...vebah... E, ...çok anlamlı olabilir yani... ...Albert Camus'un ünlü eseri... ...Doktor Rieu'nun muazzam çabasını... ...şeye karşı yani... ...bütün olumsuzluklara karşı... ...insani bir mücadele vermesi... ...çok sembolikti... ...şimdi bir de... E, ...acaba yabancıyı da mı okusak diye düşünüyorum... <gülüyor> ...Letran Camus'dan gidelim biliriz yani... Yani Çin Dışişleri Bakanlığı da hemen bu tiksindirici bir gelişme demiş. Yani Çin'in üzerine atıyor olması. Asıl Amerika'dan çıktı demiş. Onlar da Amerikan ordusundan çıktı demişler. Daha da ilginç şeyler var ama. Amerika Böyle, böyle bir ihtimal olmayı mümkün demişler. Evet mümkün ABD'nin suçlaması... Aslında iki ay boyunca sakladınız. Bunu bütün dünya bilseydi çok daha önceden önlem alınabilirdi. Bu yerinde Değil bir evet. haklı bir eleştiri olduğu ortaya çıktı. Çin yani korkunç bastırmış. Tabii sakladı ortaya sakladı. çıktı ama iki ay mı onu bilmiyoruz tabii yani. Aşağı yukarı öyle. Yani Hı. ilk ortaya çıkan doktor kadının dün. ...sözünü ediyorduk mesela... ...onu susturmaya kalkmışlar... ...ve susturmuşlar yani... Evet. ...kendi arkadaşları da... ...öldüğünü görünce doktor... ...meslektaşlarını filan... ...o önemli açıklamalar yaptı... ...böyle bir şey var... ...ama Amerika'nın kendisi de hiçbir şekilde... ...şimdi onu söyleyecektim işte... ...Çin'in de haklı olduğu... ...yani dünyanın tam bir kaos halinde olduğunu... ...bundan evet. daha iyi gösteren hiçbir durum olamaz... ...çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen... ...Çin'in için gelen eleştiri... Haklı doğru yani sakladılar üst örtbas ettiler ama ona karşılık Time dergisi mesela şey yazmış ünlü Time dergisi e, ulusal e, istihbarat ajansı CIA mı oluyor artık hangisi bilmiyorum yani birçok istihbarat ajansı var kuruluşu var Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ...küresel bir pandemik için... ...yani küresel bir yaygın... ...salgın için... ...hiçbir şekilde... ...hazır olmadığını... ...ne kitleri... ...deneme kitlerinin bulunduğu... ...ne fiziki hiçbir imkanın olmadığını... Evet. ...bizzat CIA ya da... ...Ulusal Güvenlik Kuruluşlarından... ...birisi söylemiş... Ama bunu öğrenemedik. Çünkü bastırılmış, gizlenmiş bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunları... E, e zaten Çin'de ortaya çıktıktan sonra... Hani değil iki ay saklanması... Her şey ortaya çıktıktan sonra da... Trump'ın açıklamaları zaten Nisan'da bahar gelecek... Geçer bunlar... Evet. Falan da hani pek de öyle olay yaşandıktan sonra önlem almış gibi değiller. Değillerdi çok doğru ama zaten hiçbir önlem olmamış. Yani bütün Amerika Birleşik Devletleri çapında, ülke çapında laboratuvarlar zaten en kritik ekipman yok bizim elimizde diye şikayet ediyorlarmış. Kimyasallar, ilaçlar, evet. dezenfektanlar hiçbir yokmuş. Test, deneme için yapılacak şey eksikmiş. Ve Time dergisi e, bunu e, açıklamış yeni ama Beyaz Ev e, örtbas etmiş bu haberi kapatmış üstünü. Yani. Bu, Amerikan basınında çok fazla zaten bu konuda makaleler yani Amerikan sağlık sistemine dair e, alarm veriyor aslında sistem buna dair çok fazla makale yayınlanıyor özellikle Amerikan sisteminin zaten bu kitlerin yetersizliğiyle mesela evet, çok aynen, şey yapıyor çünkü önleyici tedbirler diye bir dünyası yok Amerikan sağlık sistemin yok, ilaçlar ilaç şirketleri ne evet, bağımlı onlar da zaten ayrıca ücretli yoksulların en temel ilaçlara bile ulaşımı yok dolayısıyla virüs yayılacak olursa çok ciddi bir Ölüm oranına Amerika'da ulaşılabilir diye endişeler var. Ve devam ediyor. Yani mesela Science diye işte bilim adını taşıyan dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden birinde onun baş editörü bir Trump yönetiminin aslında felaket bir hiçbir tedbir almadığını şey yapıp bir başyazı yazmış. Hı hı. Çok ilginç aslında. Holden Thorpe adında birisi ve diyor ki yani e, Mike Pence'in başkan yardımcısı Mike Pence'in e, ekibinde bulunan üst düzey bir doktor tıp e, elemanı Do, Anthony Fauci bundan daha önce de bahsetmiştik galiba radyomuzda şey demiş ki e, serbest bırakmaları lazım Fauci'nin konuşmasını konuşturmuyor Mike Pence demiş. Yani Trump ve başkan ve başkan yardımcısı en etkili bilim insanını bu konudaki en çok konuşması gereken ehil insanı konuşturmuyorlarmış. Ve diyor ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve Mike Pence için ne demiş biliyor musun? Science dergisinin baş editörü ne yazısında. Demiş? Evrime, evrimi inkar eden, iklim değişikliğini inkar eden... Ve sigaranın zararlarını inkar eden birine bırakamayız bu <gülüyor> demiş. Başkan yardımcısı yani Donald Trump'a e, Sürekli bol, bol hamburger olsun. kola yiyip içen bir e, başkandan söz ediyoruz. Evet. Bir e, yani, o, 20 şişe filan içiyormuş kola günde <gülüyor> filan. E, Ahir Tanrı Allah gecinden versin bir şey olursa yerine geçecek olan Mike Pence'in durumu bu. Yani üç inkar. Evrim diye bir şey yoktur. Neyse dünya düzdür demiyor anladığım kadarıyla Hı -hı. ama iklim değişikliği asla yoktur. Ve sigaradan da bir şey olmaz insana tütünden diye bir şey diyen bir adama bırakılamaz ve engel olmalıdır. Çünkü Dr. Anthony Fauci de söz konusu olan yetkilik işi ee, ne kadar kötüye gider bu dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyadaki salgın diye çok önemli bir açıklama yapmıştır. işte bastırılan o iki şeyi yapmamıza bağlı demişti bir tanesi dışarıdan gelen insanların e, salgınlı olan insanların bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor yani hastalığa tutulmuş olanların ikincisi de kendi ülkemiz içindeki e, bütün tedbirlerin alınmasına bağlı ona bağlı. Yani şunu söyleyeyim özet olarak demişti. Çok daha kötüye gideceği kesindir demişti. Tabii bunları söyletmek istemiyorlar. Böyle bir durum var. Fakat e, şimdi ilk yarım saatte bunu konuştuk ama tam bir kaos olmuş zaten. Arap Birliği'nden büyük tepkiler oldu Trump'ın konuşması için hakkında hiçbir bilgi verilmeden kimseye danışmadan yaptığı bir konuşma bu ve dediğim gibi işte 528 yıl sonra ilk defa Atlas Okyanusu'nun iki ucunu Avrupa ile Amerika'yı birbirinden ayırdı kendi şeyleri hariç tesislerinin bulunduğu ülkeler hariç Trump Tower ona, ona mı bağlı Türkiye'deki evet ha? hatta isminin değiştirilmesi söz konusuydu ya bir ara hmm. Cumhurbaşkanı Alenen böyle bir şey söyledi. Onun da ismini değiştirmek lazım dedi. Ama değiştirmediler yani. İlk kez Cumhurbaşkanı'nın bir sözünün yok. uygulanmadığına şahit oldum. <gülüyor> Uygulanmıştır da bizim haberimiz olmamıştır belki. Ee, yani e, Avrupa paniğe düşmüş durumda ve çok sert eleştiriler gelmiş. Yani e, şimdi Birleşik Krallık, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya... Çünkü sadece Schengen, e, Schengen bölgesine ait demişler. Türkiye'de böyle. Yani Avrupalılar serbestçe Schengen bölgesinde kendi aralarında seyahat ediyorlar. Amerika'ya gidemiyorlar. Evet. Böyle bir çok vahim bir durum var. Bir son dakika haberi var onu da söyleyelim. Evet Hemen. şimdi sosyal medyaya düştü. Hemen bir iki dakika önce Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdilik Hı, sadece kesin, bu evet. birkaç dakika önce olduğu için hiçbir tabii ayrıntı Yani zaten yer, kişi vesaire zaten bildirilmiyordu. Ama resmi olarak ikiye çıkmış oldu. Bir evet. Trump'a da bu çok önemli tabii artıyor. Ve Trump'ın yorumunu dinleyen eski yetkililerden birisi çok önemli üst düzey yetkililerden birisi şey demiş. E, bu adam hepimizi öldürecek diye yorum yapmış. Baya e, e, Obama yönetiminde e, görev alan birisinden bahsediyorum. Yani böyle bir yorum dinleyince şey Trump'ın şeyini ve bitince de e, e, aksıra tıksıra bunları söyledikten sonra Trump. E, ...anlatanlardan biri söylüyor... ...ceketini çözmüş... ...terlemiş filan da Trump... ...oh okey demiş... ...bitti bu iş demiş... ...fakat milyonlarca izleyici için... ...her şey olabilirdi ama okey değildi diye de yorumlar var... ...çok endişe verici... ...büyük öfkelerle büyüyor... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...borsalar çökme durumunda... Koronavirüsünün COVID-19'un sporu uğurduğu haberi var ve e, Kanada e, Başbakanının eşinin koronavirüsü vakasına evet. bağlı kaldığı gibi. Ama bence yine de şeyin hani bugünün dedikodusu Bolsonaro ve Trump'ta e, virüs olma ihtimali. Eğer virüs <gülüyor> bu konuda başarılı olacak olursa çok ilginç bir şekilde tarihe geçebilir. Ee, bu arada e, Trump Tower e, Aydın Doğan'ınmış aslında evet yani Trump'la bilgisi ilgisi yok ee, yani ismi ama niye Trump onu bilmiyorum Aynı ama, ama evet, evet yani nasıl bir ilişki var onu bilmiyorum ama şeye ait değil Doğan, Trump Doğan Kulesi diyebiliriz yani Trump Tower yerine bir de değiştirelim de değiş, DK, de, Doğan ya. Kulesi <gülüyor> nasıl bu da benim natizane önerim evet yani çok o, ağır bir durum var Donald Trump da bu korona virüsü krizini yönetebilecek en kötü adam diye yorumlar çıkmakta. Ayrıca Naomi Prince bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli borsa ve banka işlerinde uzun süre çalışmış olan ama sonradan da bütün bu skandalları aç açığa çıkaran önemli bir yazarı Tom Dispatch'te yazıyordu. Yeni bir yazı yazdı ve Küresel ekonomi koronavirüsüne yakalandı ve durum çok vahimdir diye ayrıntılı bir yazı yazdı. Naomi Prince yani büyük bir kruvaz gemisi gibi, aşk gemisi gibi ona benzetiyor dünya ekonomisini. Ve çok zenginlerle şeyler yoksullar arasındaki giderek artan eşitsizliğin bunun altından kalkılamayacak bir hale geldiğini söylüyor. Yani 3 kişinin Bill Gates'in, Jeff Bezos'un ve Warren Buffett'ın bütün e, servetlerinin ortak 3 kişinin servetinin 160 milyon Amerikalı'dan Amerikan Birleşikleri'nin nüfusundan fazla olduğu ortaya çıkmıştı servetinden. Ve sadece 2013 ile 2018 arasında milyarderlerin sayısının %40 arttığını e, ve kolektif ortak hedeflerinin şeylerinin servetlerinin de yüzde otuz dört büyüdüğünü hatırlatarak sadece 2019'da otuz bir bin kişinin daha ultra zenginlerin sınıfına katıldığını da hatırlatıyor her birinin otuz milyondan fazla serveti olan ve böyle bir aşırılıklar gezegeninde bir, bu, ...bunun önlenemeyecek... ...bir çöküşe yol açabileceğini... ...söylüyorlar ve şey diyor... Naomi Prince... ...hem bankalar... ...2008 krizinde hem birbirlerine... ...ödünç vermede hem şirketlere hem de... ...gerçek insanlara verirken... ...gerçek insan... ...izolasyonist... ...politikacıların, popülistlerin... ...ve politikaların yükselişinde... Kontrol edilemeyecek bir hale gelmekte diyor dünya. Bu eşitsizlik koronavirüste de kendisini gösteriyor. Hani dün böyle bir kavram bir anda şey yapmıştım işte salgın adaletinden, yani iklim adaletinden yola çıkarak. Dün haberler vardı ultra zenginler özel jetlere üşüşmüşler. Büyük bir talep var şu anda çünkü diğer uçuşlar hem yasak hem diğer yolcularla... Virüs tehlike sebebiyle gitmek istemiyorlar. Dolayısıyla ya bunun karbon salımına olan etkisini de tabii bir yandan düşünmek lazım. Teker teker yani bir uçakta bir kişinin seyahat ettiği uygulamalar artmaya e, başlıyor. Bir yandan da adalarda çeşitli okyanus adalarındaki... E, Malikaneler, evet, malikanelere muazzam bir talep var mı? Pat, satışları patlamış. Zenginler e, oralara gidiyor özel jetle e, kendisini koruna e, Tam korunabileceği film işte. yerlere evet, gidiyorlar Yani son, son dünyanın sonu filmleri gibi. Ama e, yani son yılların bize öğrettiği bir şey varsa diye bitiyor. Naomi Prince'in makalesi etraflı bir makale çok. Bize bir şey öğrettiği bir şey varsa resmi tepkiler krizlere sonunda hep Wall Street'e yani borsaya mani piyasalara yardımcı olur ve piyasalara ve gerçek insanlar altta kalır diyor. Okkanın altına girer. Bu bir kısır döngüdür diyor ve gitgide daha da fazla artırır şeyi. Eşitsizliği ama sonunda ister virüsü olsun ister bilinmeyen bir gelecekteki tuhaf gelişme olsun her şey birden çöker diyor ama biz tek şekilde kurtarabiliriz dünya ekonomisini o da çok daha eşitlikçi sosyal adaletçi bir şeyle diyor Naomi Prince ki kendisi daha önce çok önemli bankalarda filan yöneticilik yapmış Wall Street'te birisi çok iyi bilen birisi yani iki büyük bankada Chase, filan çalışmış birisi yönetici olarak yani e, merkez bankasının müdahaleleriyle olamayacak ben size şimdiden söyleyeyim diyor Trump yönetiminden de gelecek hiçbir şey kurtaramaz bir tarz sistem değişikliğine ihtiyaç var ve e, yani tabandan yükselen bir ekonomi kurmanız şart diye bir sosyalist gibi konuşmuştu. Evet. şeyden geliyor Wall Street'ten geliyor Novi Prince ama şu anda zenginler aslında daha farkındalar. Ee, tabii çözüm önerilerinde ayrılışı ayrışılıyor ama evet, farkındalar yani. Evet farkındalar tabii. Ama bu Novi Prince kaçmıyor. Üstüne evet. gidenlerden çok e, hoş bir, önemli bir yazar. Yani yakından takip etmeye çalışıyorum. Özellikle Tom dispatchte çıkıyor. Bir sürü de kitabı var. Yani Merkez Bankacıları dünyayı nasıl dolandırdı diye bir kitabı var mesela. Ve bütün ba başkanın bankacıları, gizli ittifaklar, Amerikan iktidarının ardındaki gizli ittifaklar falan diye önemli kitapları var. Beş kitabı var. Hatta yedi ve şey demiş. Bütün bunlar ne Trump ne Federal Banka Fed kurtarır Merkez Bankası ama şu anda söyleyeceğim ellerinizi yıkayın. yüzünüze sürmeyin ellerinizi ve nefesinizi tutun diye bitirmiş. Orada no üç, üç büyük zenginden söz ediyor ya. Evet. Dün Vice News'ta bir haber çıkmıştı o 3 büyük zengin hepsi Silikon Vadisi'nden çıkmalar orada yaşıyorlar. Silikon Vadisi'nde ise evsizlerin sayısındaki radikal artışı Vice News hatırlattı ve koronavirüse karşı en korunmasız kesim derken hani madem toplumsal eşitsizlikler hani dünyanın en zengin 3 kişinin çıktığı yerde evsiz on binlerce insan var hem de Silikon Vadisi'nden kaynaklı olarak evsiz onlar fiyatlar aşırı yükseldiği için. Ve tabii ne olacak bu insanları diyorlar koronavirüs salgınında. Evet ve bütün etkinlikler iptal ediliyor. Dün de işte büyük toplantı yaptım. Birazdan onu da şey yaparız Türkiye'de. Hem Nevroz etkinlikleri, hem okullar, hem evet. maçlar seyircisiz oynanacak. Bir sürü şey oldu. Ee, en ilginci de Türkiye'deki gazetelere baktığınız zaman gene sadece Türkiye ile ilgililer tabi dünya. Hakkı krizinden diren Türkiye demiş Cumhuriyet mesela eğitime ara verildi maçlar seyircisiz oynanacak iki ay önlemleri aksatmayın diyen sağlık otoritelerinden bahsediyor bir gün korona teyakkuzu demiş yeni yaşamda halk sağlığı için ücretsiz hizmet temin edilmeli diyor Türkiye Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Selma Güngör'den ...evrenselde bu eller nasıl yıkanacak şeklinde bir ikili şey yapmış. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin olduğu okullarda... ...ne hijyen, ne sıvı sabun, ne de tuvalet kağıdı bulunuyor. Ee, tabii hapishaneleri de dün söylemiştik. Ee, karar da çok kararlı bir şekilde manşet atmış. Dişimizi sıkalım, atlatalım demiş. Gayet iyi. Yürüyüş kastesi, okul tatil maçlar seyircisiz demiş. Trump Avrupa Birliği'ne kapıyı kapattı şeklinde çok absürt bir başlığı atmış. Milliyette Covid 19 algoritması vermiş tedavi için AIDS ve sıtma ilaçları öneriyor. Bu yepyeni bir Milliyet bugün Gerçekten. öncü yani dünya çapında bir öncülük yapıyor. Sabahta. Tüm okullar tatil maçlar Diğer, seyircisi. Diğerleri de virüs demişim. sonuçta diye herhalde <gülüyor> fark etmez. Yani bir tanesini kullanın ilaçları. memnun olan. Evet <gülüyor> akşam da şimdi tatil sonra e-okul diye çok mutlu. Şafak'ta Türkiye farkı demiş. İl Şafak işte bence en önemli o. İtalya, Avusturya ve Ukrayna'ya turist olarak gidip Ankara'ya dönen Emin Arslan. Türkiye'nin korona virüse karşı aldığı tedbirlerin farkını bizzat görmüş. Türkiye dünyada en iyi diyor. İtalya'ya vesaire falan gitmiş. Hala yaşıyor diye bebelli ki şey yapıyor. <gülüyor> e işte bu Bunu öne Türkiye çıkarıyorlar. bakın hiçbir şey olmadı. Ama asıl büyük ön, öncü ülkeler tabii onların dediği Türkiye değil maalesef ve şey e, Güney Kore gibi çok ilginç örnekler var ama vaktimiz olacağını zannetmiyorum bugün konuşmaya ama evet. üzerinde duralım. Güney Kore örneği çok ilginç yani evet. sağlık sistemi iyi. bir de Hollanda galiba. Evet değil? sakin sakin gidiyorlar. Açık gazete. Açık sunshine when she's gone. It's not when she's away. sunshine when she's gone. And she's always long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. Ain't No Sunshine El Jarreau'dan dinlemekte olduğumuz bir şarkı çok tanınmış O gittiği zaman artık ne güneş olur ne sıcaklık olur Gittikçe böyle olur diye bir aşk ve ayrılık şarkısı Birazını çalabiliyoruz ama atlamayalım dedik Alvin Lopez Jarreau 12 Mart 1940'ta doğmuştu. Yani 80. yaş gününde. 2017'de hayata veda etmişti Los Angeles'ta. Ama Al Jaro'nun 80. yaş gününde de biraz olsun kutlayalım dedik. Önemli bir Amerikalı şarkıcı Grammy ödüllü. Ve 3 ayrı kategoride e, kazanan, ödül kazanan da tek vokalist. Hem jazz hem pop hem de ritim ve blues dallarında, janrlarında gramiler kazanmıştı. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerde 7 kere de Grammy'si olan önemli biri. Alcaro'ya da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Evet. Açık radyoda saat Ve devam ediyoruz açık gazetesinde onun. Ee, devam ediyor çok ciddi bir şey var. Korona virüsüyle ilgili evsizlerin filan durumu da felaket ve bu Nomi Prince'e kulak verecek olursak çok da bu gemi içinde bulunduğumuz aşk gemisi öyle kaldırmaz. Kolay kolay. Bütün sistemi değiştirmezsek diyor. Önemli bir yazı ve global Frankenstein'dan bahsediyor. O iş başında diye yazmış alt başlığı. Yani yazının başlığı Merkez Bankası Fed Virüs ve Eşitsizlik başlığıyla. Ki bu hemen hatırlatalım. Fed dün 1 trilyon dolar destek çıkacak. koronavirüs sebebiyle ekonomik gerilemeye karşı destek vereceğini açıkladı. Özellikle bankalara. Evet ama Fed de Fed şey de Trump da ve bütün zenginler de kurtaramazlar bu dengesizliği bozamayacaklar. Bir trilyon doları yalnız 24 saat içerisinde Çıkarmış. çıkarabildiler. Yıllardan beri anlatıyoruz. Birleşmiş Milletler iklim değişimiyle mücadele için yılda iki buçuk trilyon dolar harcanması gerektiğini söyle ve bu para bulunamıyor. Ama koronavirüs için bir gün içerisinde bir trilyon dolar. Sadece Amerika için. Sadece Amerika çıkardı. Yani. Evet. Şimdi diğer haberlere de kısaca göz atalım. Tüm maçlar ertelendi. Yani La Liga ertelendi ayrıca İspanya'da onları Alplagayla da konuşuruz. Britanya'da da Arsenal, yanılmıyorsam Arsenal oyuncularından birinde koronavirüsü çıktığı için bugün toplantı var. Hı hı. İngiliz Ligi ne olacak Premier Lig en çok zenginlerin bütün Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de büyük paralar yatırdı. O da karışık bir durum var. Neyse onlara döneriz. Şimdi korona, e-ticareti de sallamış bu arada korona virüsü. Onu da hemen söyleyelim bitirmeden. Yani Covid 19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 binin üzerine çıkarken şeyde top e e-ticaret meclisi üyesi Cenk Demli de Şeyi söylemiş Sıra dışı hareketlilik Ve muazzam bir canlanma oldu demiş Kuru gıda ve kolonya siparişlerine yetişemiyorlarmış E-ticaret sitelerinde daha önce hiç rastlanmadık bir yoğunluk yaşanıyormuş Öyle bir durumdan da bahsedebiliriz Diğer önemli birkaç haber var Düzce'de silahlı saldırıda öldürülen bir kişi haberi var Hrant Dink cinayetinden yargılanan emekli istihbaratçı e, As Subay Şeref Ateş. Biyanet'in bir haberinden görebiliriz bunu. Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş Şeref Ateş. Hrant, Cink, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma As Subay olduğu belirtilmiş. <gülüyor> bu mahkeme sürecinde çelişkili e, açıklamaları bulunuyordu. Hatta en son herkes gibi hatırlamıyorum diye ana evet, e, ifade ise, verdi. ihlal, kasten öldürme ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından yargılanıyordu. Ama Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde gece saatlerinde e, kendi otomobilinin sürücüsü belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine Polis ekipleri çalışma başlatmış ve yakalanmış aslında şeyler. Kaçan üç şüpheli teknik ve fiziki takip sonucu emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilmiş. Cep telefonu kayıtlarında öldürülen ateşle mesajlarında bak bu da erken bir bilgi bu kadar erken bilgi nasıl ulaşıyor bilmiyorum ama bir para konusu konuşuluyormuş. Belirledikleri saatte buluşmak için randevulaştıklarının tespit edildiği öğrenilmiş. 27 Temmuz 2016'da altında alınmış, Ağustos'ta tutuklanmış, bir süre tutuklu kalan kaldıktan sonra da Aralık 2017'de tahliye edilmişti 5-6 ay sonra. Bu arada bir davalardan bahsederken eski Adalet ve Kalkma Partili milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Burhan Kuzu uyuşturucu baronu ve katil zanlısı mafyo, mafya başkanı Naci Şerifi Zindaşti ile fotoğraflarını ortaya çıkardığı için Cumhuriyet Gazetesi'ne açtığı 3 kuruşluk tazminat davası reddedilmiş. <gülüyor> bu da ilginç. Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 kuruşluk manevi tazminat açmıştı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Buran Kuzu hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında hakim savcıların ifadelerinin alındığını da belirtmiş. Bu arada da HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da meclise araştırma önergesi vererek... Zindaşdin'in hükümet içindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasının araştırılmasını talep etmiş. Sonucunu biliyoruz herhalde. Bilmiyoruz. Bu talebin sonucunu yani. Ee, bu me me yeni, mecliste ha, olacağını. <gülüyor> evet. evet, belli onu nasıl bakarsın? Korona virüsü gibi. <gülüyor> Çok ilginsiniz. Her zaman. Resul Ayn'da Suriye'nin Resul Ayn ilçesinde de yol kontrol noktasına bombalı araçta saldırı haberi var. Şanlıurfa Valiliği saldırıda bir uzman çavuş ve üç yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu açıklamış. Saldırıda yedisi sivil, on kişide yaralanmış. Bu da Independent Türkçe'nin haberi. Yol kontrol noktasında e, bomba yüklü bir araçla saldırı Barış Pınarı harekatıyla güvenli hale getirilen diye geçiyor haberde. 12 Mart 2020'de saat 12.40 sıra sıralarında yani dün öğle sularında yol kontrol noktasına PKK, PYD, YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla yapılan saldırı sunucu bir jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur diyor. Böyle bir haber de var. Yargıtay bu arada... Gezi Parkı eylemlerinde Abdullah Cömert'i gaz fişeğiyle vurarak ölümüne sebep olan polis memuru Ahmet Kuş'un cezası da Yargıtay tarafından onaylanmış. Kuş cezaevine konmuş. Rıfat Doğan'ın artı gerçekten haberi bu da. Aa, polis 6 ay sonra tutuklanmıştı. Yargıtay sanık polis hakkındaki polis, hapis cezasını da onaylamıştı. Karar hakkında infaz yazısı yazıldı ve sanık polis Hükmen tutuklandı diyor. Cömert ailesinin avukatlarından Eren Can da artı gerçeği yaptığı açıklamada eksik ve hatalı olduğunu söylemiş Yargıtay kararını yalnız. ilk kararı bozması sonucu Yargıtay yeniden yapılan yargılamada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Bu karar onandı. Sanık poliste hükmen tutuklandı. Verilen karar bizce eksik ve hatalıdır. Birincisi Yargılama Balıkesir'de yapılarak adalete erişim hakkımız sınırlandı ve ihlal edildi. İkincisi kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden ceza almamıştır. Hafif ceza aldı diyor. Ve bir ara sokakta hedef gözetilerek gaz fişeğiyle başının arka kısmından vurulmuştur Abdullah Cömert diyor çünkü. Üçüncüsü de Dosyada ceza alan kişi sayısı sadece bir polis memuru oysa o gün emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil edilmesi gerekirken edilmemiştir diyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağız demiş. HDP'nin de nevroz etkinliklerini iptal ettiğinde belirtelim. Covid-19 nedeniyle Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü gündemle parti genel merkezinde toplanmış. Biyanet'in haberi Ertelenmiş durumda. Evet durum bu. Şimdi ara övere eklemek istediğim şey. Ha, çok ilginç bir karar da vardı onu da söyleyip bitirelim. Hı hı, tabii. Twitter'dan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ikinci bir uyarıya kadar dünya genelindeki çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getirilmiş. Bu da dünya tarihinde bir ilk oluyor herhalde. ...evden çalışacaksın, aksi takdirde biter işin diyorlar. Ya bu uygulama giderek yayılıyor. Evet, bu çok önemli bir haber yani... ...daha önce tavsiyeydi bütün büyük şirketler yani... ...Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri... ...bu salgın, pandemi nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde... ...evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuşlardı ama ilk kez Twitter... ...Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanları evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket olmuş. Merkezi San Francisco'da, Kaliforniya eyaletinde, dünya genelinde 4900 çalışanı bulunuyormuş. Virüsün en etkili olduğu dört ülkede Çin, İtalya, İran ve Güney Kore olarak belirliyor. Ama Güney Kore'nin çok iyi gittiğini söylemiştik bir şey yaptım. Ölüm oranı yani 7869 vaka var dünkü haberden. Ee, sadece 66 ölüm, 330'da te, 330 da 333 tedavi edilen. Ölüm oranı %1 bile değil. Hı hı. Güney Kore'de iyi çalışan bir sistemi var. 0.8%. Evet, bu iyi örnekleri bir ara aslında daha bu, uzun incelememiz lazım. Kötü örnekleri de tabii İtalya'da %6,6 evet, şey. ölüm İran. oranı. Ee, İran'da da 4,2 evet. Yani Çin'de, İtalya ve İran Çin'den daha kötü. Çin'de ya de ölüm %4. Amerika'da eklenir kısa vakit. Evet ben şeyleri. bunları bulmaya çalışıyorum yani ölüm oranlarını kendim tespit etmeye çalışıyorum. Ee, belki bir son dakika, son dakika diyorum bir son haber olarak. Chelsea Manning geçtiğimiz Aa, gün evet. intihar girişiminde bulundu. E, ardından da serbest bırakıldığı aslında haber geldi daha önce de intihar girişiminde bunu çünkü e, Amerikan ordusunun e, işkencelerini ve bir dizi e, gizli belgesini açıklamıştı Wikileaks üzerinden açıklanmasına sebep olmuştu bu yüzden yıllardan beri yargılanıyor içeri giriyor çıkıyor vesaire durumundaydı. Ee, ve çeşitli psikolojik sorunlar e, tabii yaşıyor bundan dolayı. En son tekrar ik ikinci ya da üçüncü defa sanırım intihar girişimi evet, yapılmış. Üçüncü evet üçüncü intihar girişimi ve çok son dakikada kurtarılmıştı fakat şimdi mahkeme nihayet nihayet Serbest bırakma karar almış Yalnız büyük bir para cezası ödemesi söz konusu Hı. mahkeme kararına uyma yoksul kalabilir ama, Aslında Obama hafıyla serbest bırakıldı evet. 2017 yılında Fakat 2019'da büyük bir büyük jüri önünde ifade vermeyi reddettiği için tekrar içeri alınmıştı Evet bir de son dakika Dün konuştuğumuz bir şeye ilave bir haber vereyim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borcu olan, su borcu olan vatandaşlar için iki ay su kesintisine gidilmeyeceği haberi var. E bu, bu çok önemli. önemli. Özellikle koronavirüs meselesi açısından da önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü askiyi tebrik ediyoruz. Ve dün konuşmuştuk, geldi haber... Bizimi dinliyorlar acaba nedir hı hı. Çok iyi olmuş Hijyen tedbiri olarak bayağı yapmışlar Şey diyor ki Genel müdürlüğümüz tarafından Hijyen tedbirleri kapsamında Konut aboneliklerinde su faturası borcu olan Vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur evet, TC tebrikler. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASK İyi güzel tebrikler açık kastı Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba merhaba. Günaydın. Ee, karantina altında mısınız? Hayır henüz <gülüyor> değil ama maskeyle konuşuyoruz. Evet. Yana, önemli. Şekil şekil maskeler ee, çıkmış piyasaya. Şekil şekil maskeler. Evet. Ee, bayraklı olanlarına arada... şahit oldum inanamazsınız yani. Ee, Türk bayraklı e, maske ben... kullanılıyormuş. <gülüyor> Efendim? Türk bayraklı maske kullanıldığını özdeş söyledi biraz önce. Tabii yani bu isimli Asya'da zaten bu başlamıştı. Farklı e, farklı biraz işte çeken. Hatta bunu Twitter'da paylaşmıştım ben. Çocuklar için mesela daha böyle can canlı maskeler vesaire gibi. <gülüyor> e, ve tabii daha böyle işte kıyafetlere yakışacak maskeler. E, şeyin reklamlarını çok görüyordum ben. Siyah maskelerin. Onlar daha e, havalı oluyormuş galiba. Daha kıyafetlere yakışıyor vesaire gibi çok böyle. Beyaz beyaz tıbbi bir hava vermiyorlar. Hem kili de göstermez. Ee, çok avantajlı. Efendim? Kiri de göstermezirim, siyah koyu renk. <gülüyor> Şimdi öyle bir <mi? gülüyor> ay, <eyvah. gülüyor> Maalesef, evet tabii maskeye tabii işe yaramamasının bir sebebi de e, çok sık değiştirmek gerecki ve daha sofistiket maskelerin ancak e, koruma etkili olabildiği. İşte bunları tabii ki Asya tarafında bayağı bir konuşuldu, orada işte yazıldı, çizildi. Kaçını Asya tabii engellemeye başladı gelip gidenleri. Onlar tedbir almaya başladılar ve e, en başta işte orada her şey olup bitiyormuş gibi gözükürken e, şimdi diğer ülkelerin sağlık sistemlerini daha çok e, suçluyorlar diyelim. E, ve onlar e, yani sizde işte mesele zaten şimdi bize gelmeyin gibi bir durum oluyor. E, seyahat yasakları tabii orada çok fazla yok henüz. Ama e, Avrupa'dan gelenler artık ciddi kontrol altında. Evet. Bazı ülkelerde tabii Tayland gibi mesela ve e, turizmin akışını da durdurmayı çok fazla istemiyor. Çünkü her şey birbirine bağlı. E, Tayland'da aç kalan maymunların mesela, e, ki, turistler çünkü de istiyerken, turistlerin azalmasından dolayı aç kalan bazı maymunların e, etrafa saldırmaya başladığıyla ilgili haberler vardı. Evet, birbirlerine var, de hatta, evet. Evet, ben gö videosunu var. gördüm dehşet vericiydi yani. Yani ne kadar birbirine bağlı olduğunu aslında her şey gösteriyor. Dünyada hepimiz birbirimize e, çok bağlıyız. Şimdi her zaman şu tartışma var. İnsanların ne kadar seyahat edebiliyor ki? E, ne kadarı e, işte ülkelerin içinde kozmopolit bir hayat yaşayabiliyor ki? E, bildiğimizden daha çok herhalde. Yani fark ettiğimizden daha çok. Öyle diyeyim. Etkisi daha çok. Sayısından çok etkisinin fazlalığı zaten önemli. Mesela İran durumuna bakarsak İran'da tek bir Çin'e gitmiş iş adamının e, Kum şehrine dönmesi ve Kum şehrinin bu işte dini merkezi olan Kum şehrinde e, çok hazırlıklı olmadığı için sağlık sistemi ve o dönemde de tam bastırılmaya çalışıldığı için yani işte e, seçimler dönemi İran'da seçimler yaklaşıyor. İşte Karsım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra devrim muhafızları daha e, İran'ın gövde gösterisine belki ihtiyacı vardı işte seçimlerle vesaire ülkenin işlediğine siyasetin işlediğine dair e, bazı şeylerin kanıtların peşinde diyelim hmm. bundan dolayı çok fazla ciddiye almıyorlar ve her şey buradan yayılmaya başlıyor e, şimdi tabi burada komple teorileri de devreye girmeye başlıyor şimdi niye mesela e, son dönemde işte elitler yani daha siyasetin üst Seviyesinin bir takım insanlar mesela Polonya'da genel kurmay başkanı evet. e, pozitif korona pozitif neden gibi evet. e, bunların sebebi çok basit işte İran'a baktığımızda e, Kum şehriyle aslında yani din ve devlet ilişkilerinin son derece sıkı sıkı olması Kum şehrinde bu e, ilk e, patient zero yani işte ilk sıfır numaralı hastanın e, virüsü getirmesi arkasından e, sağlık sisteminin çok hazırlıklı olmadığı için dediğim gibi ve bastırıldığı için merkezden çok fazla üstüne konuşulması, edilmesi vesaire diye sağlık sisteminde yayılmaya başlaması. Onun ertesinde de Kumşehir'e çok sık e, üst düzey politikacılar gidip geldiği için onlara geçmeye başlaması ve onlardan da e, Tahran'a e, özellikle üst düzeye doğru yayılmaya başlaması. Ama tabii şimdi sadece üst düzeyde de değil, bu e, Bugün Washington Post'ta toplu mezarlar olduğuna dair. Oh, o, evet onu da söylemeyi dair. unuttuk. Biz de evet. iyi hatırlattın. Evet toplu, uzaydan çekilen NASA galiba. Uydu fotoğraflarında toplu mezarlar görünüyormuş İran'da. Şimdi tabii belki tekrar bir adım geriye gidelim. Bütün bu koronavirüs hikayesinde aslında dünyada olup biten pek çok sağlık sorunundan daha büyük bir şeyle karşı karşıya değiliz. Tam büyütmek lazım. Çok büyütmek lazım. Elbette ki tedbirlerin alınması için. Ee, ama diğer yandan da çok e, e, büyütemeyiz. Çünkü hayatımızın bir parçası zaten bu hastalıklar. Tüm virüsler, tüm bu e, sağlığımızı tehdit eden şeyler. E, geçtiğimiz hafta mesela ben oğluma aşı yaptırdım. E, bazı aşıkları eksik kalmış çünkü. E, tesadüf eseri geriye bakınca bir baktık. Bazı şeyler yok. Eyvah. Ee, bu durumda, çünkü e, aşı'nın etkilerini okuduğunuz zaman aşı karşılıklarının e, kampına çok rahat geçebilirsiniz. Ama o kadar çok daha fazla yararı var ki aşı'nın e, o ve o o kadar e, o bahsedilen bahsedilmek zorunda kalan yan etkiyi o kadar minimum ki e, aşı karşıtta olmak gerçekten kendi çocuğunuza yapabileceğiniz bir canilik. Sadece bu. Dolayısıyla şimdi bütün bu işte riskleri ve olasılık tehditleri göz önüne aldığımızda çok büyük aslında hiçbirimizin sokağa çıkamayacağı bir paranoya içinde yaşaması lazım. Öte yandan elbette ki koronaviriz ciddi bir tehdit. Özellikle nüfusun belli bir kesimi için ciddi bir tehdit. Belli yaşın üstündekiler için. Hepimiz sağlığımızla biraz kumarda oynuyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutmuyoruz güçlü bağışıklık sistemini tutmayanlar için ee, gerçekten de bir tehdit ama tutup da e, bununla da e, dünyanın yaşamayı öğrenmesi lazım panik olduk e, stoklar yaparak eve veyahut da işte e, kolonya stoklarını bir anda tüketerek vesaire e, dezenfektan stoklarını tüketerek bir şey olmuyor bu bizim aslında hayatımızın parçası olması gereken bir sürü hijyen kuralının ...bir dolu sağlık kuralının... ...bize ağır bir şekilde hatırlatılması... Ee, ...ve tabii aynı zamanda... ...sağlık sistemiyle ilgili... ...yanlışların... ...çünkü bir yandan işte bir elit hastalığı diyoruz ama... E, ...oluyor çünkü... Bir ...network tamamen bir şebekenin... E, ...oradan oraya... ...bilardo topu gibi... E, işte bir ...virüsü yayması gibi durumlar olabiliyor... ...ama unutmayalım ki... ...seçkinler veyahut da daha üst düzey... E, ...siyasette olsun... E, refah düzeyi daha yüksek olanlar arasından olsun e, sağlık e, sisteminin en krema halinden yararlananlar zaten. Ya alttakiler? Alttakilerin çoğu ne olduğunu bile bilmiyor herhalde başlarına geleni. Eğer ki bu hastalar yakalanıyorlarsa belki işte bazı yerlerde daha az seyahat edebildikleri için e, daha az risk altında zaten kısıtlı bir çevrede yaşadıkları için risk altında olabiliyorlar. Ama baştan başka risk faktörlerinin de çok fena etkisindeler. Boğuşukluk sistemlerinin düşük olması, zaten sağlık kalitesi düşük bir hayat yaşamaları, sağlık sistemine erişimlerinin çok kısıtlı olması ve bir kere de hasta olduktan sonra belki çalışmaya devam etmek zorunda olmaları, işten uzak kalmaları gibi bir seçeneğin kendine sunulmaması, iş kaybederlerse ne olacak korkusu. Değil mi? Ee, gördüğünüz gibi bütün bunlar aslında e, virüsün yaptığı kocaman bir ayna tutmak yanlışlarımızla ilgili. Evet yani şeyin de Tom Dispatch'te Tom Englehart'ın da belirttiği gibi e, küresel ekonomi koronavirüse yakalandı diye de haberler var. Çok çarpıcı bulgular var. Nomi Prince'in yazısını biraz önce birazcık evet. okumaya evet. çalıştık. Kendisi çok iyi biliyor. Wall Street'i yani en büyük bankalarda çalışmış muazzam bir eşitsizliğin sonuçları olarak da ortaya koyuyorlar. Yani Amerikan seçimlerinde de zaten tarihte ilk defa 3 milyarder de yarışa girdi. Yani birisi zaten şeyde Beyaz Ev'de Trump evet. milyarder. Bloomberg ve Tom Steyer'de e, Michael Bloomberg milyarder olarak, adları öyle geçiyor sıfat olarak. Neci diyorsun? Milyarder. <gülüyor> Böyle bir seçim oluyor. O yüzden çok çarpıcı bir durum var. Evet. Öte yandan da Güney Kore'nin mücadele yöntemleri de örnek gösteriliyor. Çünkü ders almışlar 17 gün içinde koronavirüsü testi geliştirip ülke çapında geniş bir laboratuvar ağı kurmayı başarınca da NERS'teki yani Orta Doğu Solunum Sendromunda 2015'teki Salgında edinilen tecrübenin ardından ders çıkarmışlar 36 kişi ölmüş o zaman ve şimdi müthiş test kitleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde falan asla olmayan Türkiye'deki evet. durumunu bilmiyoruz tabi hiç o konuda yeterince bilgiye sahip değiliz ama yani fevkalade 140 bin haftada 140 bin test yapma kap kapasitesi varmış mesela. Hmm. Bütün aslında Asya'da Asya ülkelerinde alınabilen tedbirler biraz da orada zaten bu hak ve özgürlükler meselelerinin çok fazla da bazen ön plan olmaması ve kolektif toplumun bir araya gelip kenetlenip bir arada ne karar alınıyorsa ona uymasıyla ilgili bir tarafı da var. Çünkü evet. bunun Batı toplumlarında tabii o normal şartlarda çok daha zor yani İtalya gibi bir ülkenin tutta e, bu şekilde e, kilit altına alınıp anahtarının adeta denize atıldığı bir durumun <gülüyor> nerede işte e, olabileceğini tahmin etmezdik. Ya yani bunlar ben birkaç hafta önce size söylesem komik gelirdi böyle bir şey veya çok sürreal bir durum evet, evet. ama oluyor. Ve İtalya yani hakikaten 60 milyon insanın kilit altına alındığı evet. senin de dediğin gibi anahtarının da denize atıldığı bir gemi gibi yani. Ama İtalya'daki panik yani çok tuhaf gerçekten çünkü bu yöntem Wuhan'da aslında daha önce uygulandı ve işe yaramadığını aslında bir yönüyle gördük. Yani yayıldı yani Wuhan'da özellikle yayıldı ayrıca 1 milyon kişi de şehri terk etti yani öyle kilit vuruyorsunuz şehirlere ama. Kolay değil tabi. <gülüyor> ve tabi, tabi nereye kadar? Yani kilit olmanın soru işareti nereye kadar? İşte patient view hikayesi hastası sıfır. Bir tek kişiye bakabiliyor. Şimdi mesela e, İtalya'nın e, sıfır numaralı hastasının peşindeler ve bunu e, tam olarak da edemediler henüz. Şimdi Almanya'dan geldiğine dair şimdi bir iddia var. Hep işte Çin'den gelen e, e, gene işte bir fış işte, çiftin olduğu ile ilgili bir iddia vardı. Ne gitmiş olan bir şey, oradaki iş insanının e, daha sonra işte başkalarıyla buluşup geçirdiği İtalya'da e, ile ilgili iddialar vardı vesaire. Ama şimdi e, asıl e, Almanya'dan gelmiş olabileceği bir hastanın e, söyleniyor. Şimdi bunlar bir yandan e, hakikaten de e, hak ve özgürlüklerimiz meselesi deyince e, Schengen anlaşması zaten sunuda olan bir anlaşmaydı. Zaten işte son zamanlarda mesela ben Yunanistan'da yaşarken bizzat şahit oluyordum. Ciddi pasaport kontrolü altından geçiyordunuz Avrupa'nın herhangi başka bir ülkesine giderken uçarken. da evet. bayağı sıkıntı da çıkarabiliyorlardı. Doğru düzgün belgeleriniz olsa da vesairede. E şimdi işte mesela Avusturya, İtalya sınırında ilk bu kontroller ciddi biçimde başladı. Şimdi hmm. yavaş yavaş diğer yerlere de yayıldığını e, görüyoruz. Zaten parlamentolarda evet. aşırı sağ partiler şu anda bu paniği bizzat yayıp her tarafa sınırların kapatılmasını, göçmenlerin girişinin engellenmesini ve pasaport uygulamalarının geri gelmesini savunuyormuş. Özellikle Almanya'da Aferin. AFD evet. deniyor bunu evet. şey yapan. Evet. E Tabii bu teşhde işte yabancı virüs meselesi. Gene işin e, şahikasını Trump gerçekleştirdi. Evet, Çünkü evet. Donald Trump'ın e, konuşmasında vardı. Yabancı virüs. Yabancı evet. virüs Çin'den kaynaklı. Evet hakikaten yerli yabancı virüs ayrımı müthişti. Ee, Ve şimdi yerli yabancı bir e, bunun sonu yok. Çünkü top dönüyor bu sefer. Şimdi Çin'in Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün sözcüsünün bir tanesinin yaptığı bir açıklama var ve o da işte Wuhan'da aslında bir Amerikan askeri toplantısının evet. olduğu ve ilk virüsün oradaki sıfır numaralı hastanın enfekte olmasının kaynağının da oradan o toplantı olduğu yani aslında burada tabi işaret etmeye çalıştığı kendince Amerika'nın bunu bir silah olarak Çin'e soktuğu ki biyolojik silah olarak. Yani gizli toplantımıymış. İşte, toplantı o gece ne de gün doğdu. Ha? Gizli bir toplantı mı olduğunu söylüyorlar. Neymiş? Bu, Wuhan'dan. Yo, o, yani. o eşini bilmiyorum. Ona daha kusul atmayın. Daha taraf işte, programdan. <gülüyor> ben, ben de bir gördüğüm, bakayım. E, önce gördüğüm için araştıramadım. Tam ona denk geldi. Yazdan bu, bu ne biçim muhabirlik gördüm. ya? Hiç. Evet, ne yani. biçim muhabirlik. Evet. E, bunu programdan sonra paylaşacağım mı? oradan bakarsınız, araştırırsınız, dinleyicilerinizi araştırırlar ama burada zaten bunun çok gerçekliği olabileceği yani tutup da e bir biyolojik silah sokabilmesi şeyin, Amerika'nın vesaire yani Çin öyle çok kolay kolunuzu sallayarak girdiniz ki zaten değil, bütün yabancılar için söylüyorum. Bütün giriş çıkışlar zaten normal şartlar altında da kontrol altında. Yani Wuhan'a böyle bir şey geliyor olması bilemiyorum. Bana çok bir film e, hali geldi. Zaten şu noktada bizim komplo çok fazla ihtiyacımız yok. Çünkü yani burada işte kanıt olarak zaten Amerika'daki e, tartışmalar göster, gösterilmiş. Yani Amerika'da bir, e, sıfır numaralı hasta nasıl ortaya çıktı? Nasıl tespit edildi? O nereden gelmişti? Yani silahınız kendinize vurdu demeye getiriliyor. E, aslında e, Mesele burada işte şey, bütün bu komple teorilerin ötesinde gerçekten e, verilere ihtiyacımız var ve gerçeklere ihtiyacımız var. Başta dedim ya yani bizi bir ayna tutuyor bu virüs. Bizim hayatımızda yanlış giden bütün dünyada, e, farklı farklı ülkelerdeki meseleleri ortaya koyuyor. Sağlık sistemiyle ilgili, hayat stillerimizle ilgili vesaire vesaire. Ee, ve bununla bir şekilde yaşamayı öğrenmemiz lazım çünkü şimdi işte gene başa döneyim Asya ülkeleri bu sefer endişe ediyorlar Avrupa'dan gelişlerden diyorum ya e şimdi e, yani bunu tutmanın imkanı yok yani bu çünkü e, dünyadaki herkes korona virüsüne barışık kazanana kadar sürebilecek bir mücadele yani bu e, hepimiz ileriki yıllarda e, bazı dostlarımın iddia gibi zaten e, koronavirüsle bir şekilde e, temas etmiş ve bağışıklık kazanmış olmak zorundayız. Burada mesela işte risk altındaki grupların e, ve işte herhangi bir şekilde e, normal şartlar altında aslında bu virüsün kurbanı olmayacak daha e, işte yaşı gençti, işte bağışıklık, işte sadece anlık bir krizin içindeki insanlarda vesaire onların... Koruma altına alınabilsin. Onun zamanını kazanmak işte aşılamaktı vesaireydi. Bütün bunlar mümkün olabilsin. Evet henüz ee, aşı. Zaten ince, virüsün, mümkün değil. Bil, evet. Yani Kanada başbakanının oldukça genç olan eşi de karantina da şimdi korona virüsü ne şey oldu sabah haberlerinde gördük yakalanmış olduğu yani. Yani buradaki meselesi işte çok bu öldürücü bir virüsten de bahsetmiyoruz normal şartlar altında. Ee, çok kolay, daha kolay geçebiliyor olması. Ee, ve dediğim gibi risk altındaki grupları veyahut da e, anlık olarak grubun içine girmiş olanları, bağışıklık sistemini e, bir şekilde e, zayıf e, bir anına denk gelenlerin e, tehdit altında olması. Mesela bundan ibaret aslında. Ama işte burada e, gene medyanın tarafına dönelim, zayıf taraflarımızı yansıtan aynaya bakarak sağlık muhabirlerinin, yani gerçekten tıp eğitimi görmüş ve bu konuda konuşabilecek insanların azlığı. Doktorların da tabii medya ile iletişim gibi bir e, aslında e, tabii ki becerileri olması gerekmiyor. Bazen hastayla iletişimlerinde bile sorunlar yaşanabiliyor. Evet. Ya böyle bir durumda tutuktu medyanın e, illa uzman doktorlar tarafından çok iyi bilgilendirilmesi de zor. Burada orada köprüyü kuracak olan sağlık muhabirlerinin e, maalesef Türkiye'de mesela hiç yok. E, dolayısıyla bir sürü bir sürü gazeteci her konuda yorum yaptıkları gibi şimdi biz de onun içine girmeyelim ama. Ah hürriyet. Mi, <gülüyor> yok, biz daha hürriyet'in yani, yok mu yani mesela çok uzman. Efendim şey, şey, ne? Amiral gemisi hürriyet'in yok mu yani? Ee, Var, evet yani orada da evet dikkatini çekti. E, Trude onun e, dikkat çekmek için kendi karantinaya soktuğuna dair e, bir yorum yapan e, evet bir gazeteci bir muhabir vardı. enteresan bir şekilde. Zaten bunların şeyini yaparsak koleksiyonunu yaparsak bence en güzel haberler bizde çıktı A haberde koronavirüsü. E, yok eden bir makine Türkiye'de yapıldı. Yerli ve milli makine yapıldığı ile ilgili bir haber vardı mesela. <gülüyor> e, erke, erke döner gecinden sonra korona döner geci. Bir o virüsün, kutlamadık virüsün kutlamadık. makineyle yok etmek de? Çok evet. iyi bir fikir. Yani, türbülans yaratarak herhalde. Ama <gülüyor> şeyde kelebek ekinde, hürriyetinde sosyetenin ile imtihanı diye çok kapsamlı bir Oy. röportaj var Kıyamam. evet evler arabalar dezenfekte edilmiş maskeler takılmış Oy. seyahatler askıya alınmış evdeki eşyaları sirkeyle oh. sildiren de varmış hatta bir temizlik şirketiyle anlaşıp her gün temizlik yaptıran da varmış yani Aynen. Mehmet Üstündağ'ın bu eşsiz röportajından da bir özet okudum sana. Senin bu, bu iyiliğimi yani. unutma. <gülüyor> evet çok teşekkür ederim. Bilgilendiğim için e, hiçbir zaman sahip olamayacağım ve olmaktan zaten ismemeyeceğim sosyete hayatının e, bir ışıkçısını bana sunduğunuz için. E, fakat şimdi şöyle bir şey var. Burada işte Demin ki meseleye geliyoruz. E, tedbir alabilecek olanlar veya da işte bir şekilde e, sağlık sistemine erişim aslında burada mesele o. E, bu arkadaşlarımızın hepsi bahsedilen e, evlerindeki işte bu ultra dezenfekte e, önlemleri alıp e, maskelerini, designer maskelerini takanlar e, aynı zamanda sağlık sisteminde de en iyi hizmete erişecekler. Şimdi onlar sağlık sisteminde zaten e, para karşılığı e, orayı bir anlamda işgal edip istedikleri gibi testlerini olabilecekler vesaire vesaire ay. Şekerim bana da korona gelmiş falan böyle. Bunların e, muhabbetlerini yapabilecekler. Hatta dünya boyutuna bakalım. Biz maalesef Taşya sosyetesini yaşıyoruz. Ee, dünya geneline bakalım. Ee, ultra zenginlerin e, kendilerine işte böyle bir adeta sığınak bütün dünyadan ve insanlardan. Bu pis dünyadan uzak, pis insanlardan uzak bir e, böyle kaçış mekanları oluşturduğu özel doktorlarıyla Oralarda bu korkunç şeyin vebanın bitmesini bekleyecekleriyle ilgili haberler var. Evet bunu biraz önce de Özdeş'te evet. anlatıyordu evet, çok evet, evet. güzel örnekleri var evet. Evet yani şimdi bunlar söz konusu olunca yani şimdi meselemiz ortaya çıkıyor biraz işte bu eşitsizlikler gene. Ve işte bilginin doğru paylaşımı yani hem hükümetlerin bunu yapması lazım hem gazetecilerin bunu yapması lazım. Biz de ilk başta magazine sarıyor gibi ve klasik kutuplaşmalarımıza kurban gidiyor gibiydi. Ama burada hakikaten Sağlık Bakanı'nın hakkını vermek lazım. Ve bu kendisiyle ilgili duyduklarında aslında işinin gerçekten evli bir doktor olduğuyla ilgili. Demek ki doğru tedbirler de alınabiliyor. Alınca da bunun arkasında durmak da gerekiyor. Ama işte Türkiye'de bunu ne kadar sürdürebiliriz, ya sürdürebilir miyiz? Umarım sürdürebiliriz. Bu bize bir, e, bir anlamda sağlık sisteminden tutun e, yaptığımız bir sürüsü sürü yanlışla eğitim sistemi, e, ben e, tutun diğer konulara kadar gazetecilik başta olmak üzere ve siyaset diğer baştaki ikinci meselemiz olmak üzere buradaki yanlışları doğruya götürmek imkanı tanır. Yeni bir sürü e, medya kuruluşu var. Onlar çok da kıt imkanlarla çalışıyorlar ama sağlık muhabirlerinin olması bence erzem. Çünkü korona bitecek, başka şeyler başlayacak bu dünyada. Evet. Bu bağlılığımız, birbirimizden etkileniyor olan halimiz bitmeyecek. Ve burada da işte Amerika'nın ve Çin'in birbirlerini karşılıklı suçlamalarıydı vesaire birçok konuda yerine böyle büyük ülkelerin, teknolojinin geliştiği ülkelerin ve yatırım gücü olan ülkelerin ortak bir takım şeyler yapmaya başlıyor. Bu dünyadaki ortak sorunları çözmek için pek bir şeyler yapmaya ihtiyaçları var. Ee, Trump'ın mesela konuşmasında işte bu aslında e, Amerika'yı yatıştırmak için yaptığı o e, dünkü konuşmasında e, vurgulanan bir taraf vardı eleştirilerde o benim ilgimi çekti. Trump gerçeklerle başı hoş olmayan bir lider malum e, ve da konuşmasında gerçekleri iletmekte ifade etmekte güçlük çektiğini gördü Oradan oraya geçip yine konuyu kendisine getirdi vesaire. İşte Ukrayna meselesine getirmeyi dahi başarabiliyor. Ee, buradaki belki e, Trump'ın da bize gösterdiği bu virüsün aynasında. E, gerçeklerin ne kadar ne kadar önemli olduğu, doğru yansıtılması ve gerçeklerle bir şekilde baş edebilmemiz, onları kullanıyor olabilmemiz. E, bir sürü tuzak alanına düşmeden. Ee, son olarak şey söylemek istiyorum, bu arada medyamızda çıkan e, enteresan haberler arasında tabii ki e, Babacan'ın partisine de bağlandı iş, uğursuzluk, bereketsizlik getirdiği ile ilgili. Yeni akit e, değil atistet, Evet bu <gülüyor> konuda haberi, onu unutmayalım ve tabii ki Abdurrahman Dilipak'ı hatırlatayım tekrardan. Kenevir'in e, koronavirüse çare olduğu. <gülüyor> ne oldu? Çare kinevir, olarak kenevir dedi. Evet, hmm. koronavirüse de çare olduğu ile ilgili bir durumu da vardı. Kenevir her şeye devammış, bilmiyorduk. Evet, biz de. O diyor ben demiyorum. A açık... <gülüyor> alakam yok olmayacağım. Biz de a açık ag şeyli damgalı maskeler üreteceğiz ve takacağız. Kenevirden. İşte bu şey bütün kadarıyla evet yani. Şimdi bir dönem öyle bayrak üreticileri büyük karlar elde ediyorlardı. Türkiye'de ilk milliyetçilik dalgaları yükselirken yıllar yıllar önce hatırlarsanız. Şimdi evet başka bir şeye geçtik, boyuta geçtik. Böyle birdenbire bazı sektörlerin çöküşü söz konusu. Bir yandan dünyada da hakikaten borsalar. Evet yani çok tarziden... büyük bir şey var evet. Onu herhalde önümüzdeki günlerde daha sık konuşuyor olacağız. Büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğu artık aşikar gibi gözüküyor. Çok sayıda evet. yazı var. Onları da takip edeceğiz Biz bu arada bir aşk gemisi bulup Gidiyoruz bir yerlere açık gazete ekibi olarak Evet karantina altında <gülüyor> Aşk yaşamak Belki evet <gülüyor> Doğru insanla karantina altında düşerkenin Neden olmaz? <gülüyor> karantina günlerinde <gülüyor> Atilla İlhan'a evet, da bir gün <gülüyor> Bu arada korona günlerinde aşk eskisini Türkiye'de ilk yapanlardan biriyim Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Tamam çok, tamam. çok teşekkür ederim görüşmek üzere. görüşmek üzere Seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ulaga ile Spor Günaydın Alp Günaydın Uvar Bey Günaydın Evet, konuyu sormuyorum bile. Bütün ligler baskette, futbolda çok ciddi bir şekilde korona virüsü, COVID-19'u konuşuluyor. Etkiler, iptaller, ertelemeler Türkiye'de dahil herhalde bunları konuşacağız yani. Birkaç hafta önce ilk kez konuştuğumuzda tabii bu seviyede değildi ama Avrupa'da da hızla yayılınca başta İtalya olmak üzere tabii sporda neredeyse tamamen askı yanında. Öyle gibi yani her gün bu hafta her gün yeni iptaller ve ertelemeler gördük. E, muhtemelen önümüzdeki e, bir hani Mart, Nisan bir iki aylarla böyle geçecek. Biraz da virüsün işte, ilerleyişine e, salgının kontrol edilip edilme işine bağlı olacaktır. Ama şimdilik bir Durma durumuna gelmiş durumda spor dünyası. ABD'de de öyle yani. NBA ile başladı. İşte NHL, Major League Soccer, Baseball hepsi durdu. En son NCAA yani üniversiteler basketbol Ligi'nin playoff şey maçları vardı. March Madness denilen playoff maçları. O da şimdilik iptal edildi bazıları bazı ligler elbette hani sonraki aylar için plan yapıyordur. acaba işte birer sonra tekrar başlayabilir mi diye ama emin olamıyorum yani çok spor dünyası için bir ilk görecez herhalde böyle kısaltılmış sezonlar kısaltılmış ligler ya da tamamen iptal olan sezonlarla Karşı karşı olabiliriz. Çok ilginç bir durum. Evet, e gerçekten. Önce NBA'den aslında bir, birkaç kelimeyle de bahsedelim. Bu işle dalga geçen bir Fransız oyuncu da ilk önce bulundu. Ortaya çıktı değil mi? Eğer gerçekten çok masak. Yani Amerika'da ABD'de herhalde ilk rastlanan sporcu oldu. Rudy Gobert. Utah Jazz'ın başarılı Fransız pivotu. İşte herhalde tafta başı bir basın <gülüyor> toplantısında kalkarken şeyden basın toplantısı masasından böyle mikrofonları okşayarak daha geçiyor. Hani çok abartıyorsunuz demeye getiriyor olayı. Evet, evet ama çok acayip yani. E, e, i̇lk koronavirüs tespit edilen oyuncu da sporcu da oldu. NBA'de değil mi? Başka Amerika'da... Bir ikinci NBA da. oyuncusundan... Biraz aynı takımdan. Evet, aynı Donovan aynı Mitchell, ta. yine, takım Donovan Mitchell evet. yine takım arkadaşı. Donovan, Mitchell, evet. Donovan Mitchell'da da çıktı hemen ertüs ama... Utah Jazz takımı tüm oyuncuları ve e, yani Rudy Gobert dışındaki 58 kişiyi sporcu, antrenör destek ekibinden test etmiş. Bir tek Donovan Mitchell'da çıktı. Diğer 57 kişide bir sorun yok ama tabii takım herkes kendini şey aldı e, eve hapsetti anladığım kadarıyla gerekli önlemleri aldılar. E, Başka şimdilik NBA oyuncusu da yok ama tabii bu Goverin işte bu yakalanmasından önce takım e, işte maç yapmış, o maç yapan takım başka birle maç yapmış, bir sürü temas var yani başka sporcularda da sporcu ya da takımın diğer üyelerinde de e, başka takımların üyelerinde de çıkması muhtemeldir. Tabii işte İngiltere sıçadı Premier Lig yani Premier Lig şu anda herhalde Avrupa'daki çok az sayıdaki ligden biri. Oynama, maç oynama kararı bile alınmadı İngiltere'de. Evet o çok en yüksek tabii şey gelir orada bulunuyor değil mi? O, bütün bu o, Arap Emirlikleri Orta Doğu'daki zengin petrolcü ülkelerin falan destekledikleri takım sahibi oldukları bir yer lig ee, ama mesela Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın testi pozitif çıktı diyor ve Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde cumartesi günü yani yarın Brighton'la oynayacağı karşılanmada ertelenmiş Chelsea takımı da teknik heyeti de karantina altında diye bir haber okuduk birkaç saat önceki Evet yani hafta, bu hafta başına itibaren işte İtalya Ligi'nde ön öncü çıktığı Almanya'da çıktı derken tabi İngiltere virüsün yayılımının en geç olduğu ülke olduğu için şey, umarım öyle değildir ama sanki İtalya'nın yaşadığı sürecin süreci 2 hafta 3 hafta sonradan yaşıyor Büyük Britanya bu sebeple böyle hani bir tereddüt oldu acaba yayılıyor mu yayılmıyor mu diye ve işte bu maçları erteleme ya da seyirci sonuna kararını almadılar henüz ama bugün Kümeeti toplantı yapmayı sürdürüyor. Yani ben Cuma günü e, bu kararın olmasını bekliyorum İngiltere'de. Yani hatta seyirci zonemde değil, erteleme olabilir. Evet, değil mi? Ee, yani bu, gibi geliyor. Bugün 20 kulübün temsilcileri olan üstü toplantıda olacaklarmış. Ee, BBC'den bir haber bu, BBC Sport servisinde. Evet, Prömelik olan üstü toplantı yapacak ve bir karar olacak. Yani hani ilk şey seyirci zonem olabilir, bu hafta sonu için. Hani bu hafta sonunun böyle geçti ama sporculara ve teknik heyete bulaştığı için yani eee seyirci seyirci oynama e, önleminin sebebi şuydu. Yani binlerce kişi, on binlerce kişi stada geliyor. 30 40 50 60 bin kişi. Hani seyirciler birbirine bulaştırmasın, yayılmasın diye ama tabi e, bu sporu yapan kişilerin ya da sporun içinde olanların e, canı önemsiz mi yani oraya evet. yıldığı göre Orada onların e, canı değil daha de daha küçük çap daha küçük çapta ekonomik gelirler önemli. Evet, Daha evet. küçük çapta tabi yayılabilir orada. hani e, işte On binlerce değil ama hani onlarca kişi içinde yayılma ihtimali var ve işte belli ki işte e, Leicester City'nin 3 oyuncusunda belirtiler gözüktü ama testler pozitif çıkmamıştı henüz. İşte Arsenal'un teknik direktöründe çıktı. Chelsea'nin oyuncusu Hudson Odo'ydu. Koronavirüs test edildi. Son bu dün gece gelen haberler işte demek ki işte üç takım söz konusu, e bu takımlar da belki başka kişiler dedi olabilir. Maça çıktıklarında rakiplerine bulaştırma ihtimalleri çok yüksek. Yani bence bugünin abdülüm karar herhalde e, bir erteleme kararı almak olacaktır. Yani işte e, acaba şöyle şeyler vardı yani. ...acaba yaslı maçlara gelmese mi... ...falan gibi... <gülüyor> <gülüyor> evet, ...yani... <gülüyor> evet, Manchester oynayanlar... City'den de ...Benjamin Mendy'den... ...savunma oyuncusundan... ...ailesinden bir kişinin... ...koronavirüs belirtileri... ...göstermesi üzerine kendisini tedbir... ...amaçlı karantinaya aldı, açıklandı... ...diye bir haber vardı, okumuştuk... E, ...bu arada İngiltere... ...bu e, koronavirüsü... ...İngiltere'ye yayan kişi biz Yunanlı olabilir... E, ...Marinakis... Ee, Olympiakos kulübünün sahibi ama aynı zamanda Nottingham Forest kulübünün de sahibi. İngiltere'de bir altlıktaki, çempiyonçlipteki e, Yunanlı iş adamı. E, şöyle iki hafta önce Olympiakos Arsenal'la Avrupa Ligi maçı oynadı. Londra'da ve e, maçtan sonra bir de bazı Arsenal oyuncularla temas etmiş. Ama bu hafta başına öğrendik ki Marinakis'te koronavirüs var. E, Nottingham Forest kulübünün Sahip olarak da geçen hafta galiba Millwall oyuncularla bu sefer temas etmiş. İkinci takımın oyuncuları Nottingham oyuncuları da var. <gülüyor> yani e, İngiltere ve Avrupa'nın bir kısımının yanında bir kulüp sahibi olabilir. S korona virüsü. Evet son derece aslında absürt bir e, kabusun içinde gibiyiz yani. Gerçekten. E, bu arada tabii e, Fransa'da galiba biraz önce Özdeş söylüyordu bir e, seyircisiz oynama kararına isyan eden seyirciler da evet, oldu. Statların önünde gösteri yapmış taraftarlar. Yüzlerce taraftar e, şimdi, bir araya şöyle bir e, komedi oldu. İşte çarşamba günüydü. E, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund şampiyonlar ligi maçı. Herhalde pazartesi günü olunmuştu o maçın seyircisiz oynama kararı ama Paris Saint-Germain seyircileri tabii kelleri haklı olarak yani sağlık açısından değil de maçın seyircilisi oynanmasını çok bozdular ve her on binlerce kişi stadın önünde toplandı. Ya, o da maç çok öncesinde. acayip, evet. bir durum ya. Ee, maç boyunca işte, şey, önce maç öncesinde havai fişek fırlattılar stat dışında. İşte maç oynanında Paris Saint-Germain turu geçti 2-0 inerek. Ee, maç sırasında dışarıdan gürültü duyuluyordu tabii. Stat sessiz olduğu için yani oyuncuların ee, yan kılığının sesi dışında bir ses yok. Dışarıdan tezahat gürtüsü geliyor yani. Ben maçı izledim çünkü. <gülüyor> ee, Maç sonunda da işte oyuncular stadın dış balkonlarına çıkıp on binlerce kişiyle kutladılar bir de. Uzaktan yani. meşeler yakıldı, havai fişekler falan. <gülüyor> Böyle bir kutlama töreni yapıldı turu geçtikleri için. Ama şimdi e, seyirci sorunma cezasının sebebi takımı ceza vermek değil. Tamamen bir toplumsal sağlık önlemi orada. Halbuki on 10 binlerce kişi toplanıyor yani yine birbirlerini bulaştırabilecek durumdalar. <gülüyor> çok yani acayip. Buna bir... Şu anda <gülüyor> da filmleri var yani videodan görüle toplanma filmleri filan var. Tabii herhalde kaç kişi var bilmiyorum 10 binden fazladır herhalde orada çok Hı -hı. ciddi bir topluluk. Evet çok acayip. Çok Yani, yani e, ama bu hemen bu karantin değil de etkinlik iptalleri herkes bir tartışma konusu vardı ne kadar işe yaradı şimdi üniversiteler ve okullar da tatil edildi bir yandan uzmanlar da şey diyor yani bir tür panik, panik sebebiyle bunları alıyoruz ama insanlar evlerinde kendini karantinaya almıyorlar Mes örneğin dün Kadıköy'ün e, kafe ve barları insan doluymuş e, üniversiteler tatil çünkü yani. <gülüyor> Dolayısıyla bu yani insanlar sosyal varlıklar oldukları için ne, ne derece dereceye kadar etkili bilemiyoruz tabii. Ben en etkili ee, olanın şeyde olduğunu düşünüyorum ee, bu spor programının dışında bir mevzu ama e, evsizleri ev, evlerinde karantina almak lazım. <gülüyor> e şunu gördüm ben değil mi? Bu dün Türkiye'de üniversitelerin tatilime kararından sonra ee, o İstanbul otogarı mıydı? Tıklım tıklım. Neresi? İstanbul otogarından fotoğraf vardı. Evet evet tabii çok. Yani İstanbul'daki herhalde binlerce öğrenci şeyine memleketlerine gidiyorlar. Yani İstanbul'da kaç üniversite var bilmiyorum milyon seviyesinde herhalde Hı -hı. bir kısm, önemli bir kısmında belki şehir dışından. E bir de daha genç yaştaki potansiyel taşıyıcıları belki yaşlı akrabaların olduğu kısabalara geri gönderiyorsunuz. Daha büyük bir risiko olabilir mesela bu durumda. Evet. Ee, yani ilk orta dereceli okullardan farklı olarak. Yani Türkiye gelince de e, yani şu ana kadar olan rakamlar umarız doğrudur. Ben hani hep böyle bir şey şüphesiyle davranıyorum. Türkiye olduğu için. Hani vaka sayısı tespit edilmemiş olabilir mi acaba? E, test sayısı yetersiz olur mu? E, saklanan bir şey var mı diye. E, bu sebeple yani sporla ilgili kararlar da yani dün alındı elbette ve yani bu hafta sonu için maçlar oynanacak ama seyircisiz oynanacak bir de bir takım iptal edilen işte bisiklet turu vesaire gibi etkinlikler var ee, yani işte herhalde bu hafta sonu böyle seyircisiz geçecek ee, futbol liginde basketbol liginde ama vaka sayısı artarsa Türkiye'de de muhtemelen erteleme gelecektir diye düşünüyorum yani belki bir hafta sonu geçer ama sonraki haftalarda Evet şu anda devam edip emin değilim. spor sabah seyircisiz oynanması kararı çıktı sağlık politikaları kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı hülliyesinde'nde düzenlenen toplantı sonucu ilk öğretim ve orta öğretimde eğitime bir hafta ara verildi üniversiteler 3 hafta tatil edildi bu açıklandı Spor müsabakaları da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtildi. Ayrıca da Erdoğan'ın planlanmış yurt dışı seyahatlerinin de iptal edildiği de vurgulanmıştı. İbrahim Kalın açıkladı. O da açıkladı. şundan kaynaklı. Bağlantı kesildi. Evet bağlantıda bir kesilme oldu. Şimdi tekrar bağlanacağız. Bu arada da ben de şeyden bahsedelim diyorum. E, Koronavirüsün e, virüsünün e, Real Madrid Juventus'un e, da karantinaya alınması, yani İtalya'da Juventus Real Madrid takımının da İspanya'da ve La Liga'nın da e, ertelenmesi, e, İspanyol, İspanya'daki önemli birinci futbol digi La Liga diyor en az iki maç ertelendi. Ve virüs korkusu nedeniyle birçok spor organizasyonunda iptal edildi. Ee, evet Alp'te bir bağlantı kesilmesi oldu. Şimdi döndük tekrar. Ben bu arada da şeyden bahsettim. İspanya'da da La Liga'nın ertelenmesi e, olayından da. Tabii evet. Yani zaten işte bugün Fransa Ligi için bugün karar verilecek. İtalya ertelendi. İspanya ertelendi. Ee, Almanya'da Seyirci Sonoma kararı var galiba. Yani işte Fransa, İngiltere herhalde peşi sıra gelecektir ıı, ertelemeler. Yani futbolla ilgili ıı, şey şuydu, hani acaba ıı, ertelemeleri kararlarını veriyoruz, bu sezonları bitirebilecek miyiz endişesi var. Hala. Yani spor dünyasında. O da şuna bağlı, yazın. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. İlk maç Roma'da İtalya-Türkiye arasında bu arada. Evet, evet. On, o da ilginç. 12 yazıyağında. Muhtemelen Salı günü UEFA'nın ulağanüstü toplantısı var. Bütün üye federasyonlarla 55 ülkeyle hatta video konferansla yapacaklar galiba teması en azından indirmek için orada muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nın bize ertelendiği haberini alacağız yani o Euro 2020 Euro 2021'e dönüşecek büyük ihtimalle ben öyle olacağını tahmin ediyorum ve bu sezonki Avrupa Kupası maçları için radikal bir karar gelebilir şu ana ert, yani gelecek haftaki maçlardan da ertelenen var. Mesela sonraki turları tek maç oynatma tarafsız sarda falan gibi böyle kısa kompakt bir hale indirebilirler. Ee, bu Euro 2020'nin erteleme kararından sonra hani hem Mayıs'a erteleyip bütün bu maçları. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, evet. Bu SARS ve MERS döneminde böyle uygulamalar oldu mu? Bu kadar küresel çapta etkinlik iptalleri. Onlar da ölüm oranları daha yüksekti. Yok, yok. Yok, 10 -10. Avrupa'da zaten olmamıştı. Avrupa, böyle, yani, ben domuz insan. gribi vesaire falan oldu ama Avrupa'da ne bileyim onlarda gördük mü? Yok hayır yani herhalde yani böyle bir şey ikinci dünya savaşından beri olmamıştır bu evet, kadar büyük çapta bir şey. yani şeyler vardı ee, mesela İzlanda'da yanardağ patladığında büyük aksamalar oldu, iptal ee, maçlar iptal edilen işte otobüsle maça gitmek zorunda kalan takımlar oldu uçak yerine falan böyle bir şey. Ee, bu çapta bir şey pek olmamıştı herhalde. Yani ne bileyim şeyde oldu, ee, 11 Eylül saldırıları oldu mesela Salı günüydü. İşte o haftaki şampiyonlar ligi maçları, bir takım maçları herhalde ama öyle uzun süreli e, erteleme iptal pek katılamıyorum. Bu çapta bir şey sporda da bulabileceğimizi pek düşünmüyorum. Yani işte dediğim gibi ancak birinci ve 2. dünya savaşları hani yıllarca hiç e, uluslararası spor etkinliği olmamıştı. O dönemlerde işte 80 yıl önce ve çok. Feci bir dönemden bahsediyoruz Salih. Yani düşündüm çok kıyaslayabilecek bir şey bulamadım gerçekten. Evet, i̇şte 11 Eylül deprem yanardağ falan geldi aklıma. Ama dediğim gibi onlar işte hani bir hafta ya da belli ülkelerde olan şeyler bu çapta bir şey doğrusu ben hatırlamıyorum gerçekten bazı şeylerde daha eski şeye de dayanıyor. O sporla ilgisi olduğunu zannetmiyorum ama yani 528 yıldan beri ilk defa Atlas Okyanusu'nun de işte Avrupa ile Asya arasındaki şey Amerika arasındaki bağlantı koptu. Kristof Kolomb'dan bu yana Donald <gülüyor> Trump'ın <gülüyor> şeyle açıklanmasıyla 528 ben şey gördüm. <gülüyor> ...Kaliforniya'daki Disneyland mıydı? Hep onları karıştırdı. Evet. Disneyland herhalde. Disneyland herhalde üçüncü kez kapanıyormuş. Biri Kennedy'nin e, Kennedy suikastı. E, i̇kincisi herhalde Kaliforniya'daki deprem. 94 müydü? Evet. 94. Bir de bu galiba. Yani Tarihinde üçüncü kez herhalde kapanıyor evet. evet, Mickey Mouse'la Mini Mouse alacaklar. Mi? Yani Donald Dakla beraber Trump diyecektim az kalsın. Şeyde Çek <gülüyor> Cumhuriyeti'ndeki bütün futbol maçları ertelenmiş. Bu arada bir BBC'den bir haber. Avustralya Grand Prix'si McLaren ekibi çekilmiş diye bir haber vardı. Grand Prix. Evet, McLaren ekibinde çünkü takımında Formula 1'de de şey çıktı. Yani sürücü değil ama takım içinde koronavirüs tespit edilen sanıyorum bir eleman var. O sebeple Formula 1 sezonun sonra da ertelendi. Yani bu hafta Grand Prix yapılmayacak. Motorsporları çok etkilendi. Yani hep şey yapıyorlar bir de yarışları yıl sonuna erteliyorlar. Ekim, Kasım. Ya onu da merak ediyorum. Yani yılın sonunda öyle bir öyle sıkışıklık olacak ki yani herkes ileriye erteliyor. İşte Muhtemelen bir kısım yapılmayacaktır. Yapılmayacaktır herhalde. Evet, bir de tabii şeyde yani Bosna Hersek'te mesela UEFA'dan koronavirüsü salgını nedeniyle Kuzey İrlanda'yla 26 Mart'ta oynayacağı playoff maçını yani Avrupa 2020'nin yarı final karşılaşmasının ertelenmesini talep etmiş. E tabi zaten işte dediğim gibi salı günü bu Euro 2020'nin erteleme kararı gelirse playoff falan çok önemli kalmayacak. Yani o poliokları da 6 ay sonra yapabilirsiniz bu durumda hani e, bir yıl sonra alırsanız şampiyonayı. Önemli olan burada işte bu salgını kontrol etmek ve e, toplum sağlığını muhafaza etmek e, spor karşılaşmaları da yani bir şekilde e, yapılır hani şeyin yanında sağlığın yanında bu akşam çok çok edilmez diye düşünüyorum. Bir de herhalde iki üç dakikamız kaldı. Bir geçen haftadan bir devam bir şey getmek isterim. Bu 8 Mart sebebiyle kadın sporu konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. Ve Amerikan federasyonunda ABD Futbol Federasyonunda kadın futbolcularla ilgili bir dava söz konusuydu. Bu hafta çok ciddi bir sonuca yol kendi çapında. Çünkü bu davanın işte tutanakları ortaya çıktı. ABD Federasyonu kendi kadın sporcularına karşı davada şöyle savunmuş kendini. Yani erkek futbolcular daha çok sorumluluk taşıdıkları ve ...çok daha <gülüyor> oldukları için... ...kadın <gülüyor> daha fazla... şey hak ediyorlar... ...gelir hak diye ...tabii bu dava... ...daha doğrusu federasyonun... ...savunma tarafının bu... ...ifadeleri ortaya çıkınca... ...büyük bir infial oldu... ...bir kere Amerikan Futbol Federasyonu'nun... ...bütün önemli sponsorları... ...sosyal medya dahil açıklama yaparak... ...sponsor oldukları federasyonu kınadılar... ...kadın erkek eşitsizliğine... ...yol açan bu ifade sebebiyle... Sonra kadın mill takımının bir özel turnuvası vardı, She Believes Cup. Mill takım oyuncuları e, şey sırasında, seremoni sırasında e, ısınma formalının ters giydiler, protesto için. <gülüyor> Bu arada harika goller atarak kazananlar maçları. Ferye goller falan mağlup. Yani şöyle dalga geçiliyor, ilk yetenekli değilmiş falan diye. Ama bunun üzerine dün e, Türkiye saatleri herhalde gece yarısı. ...Amerika Futbol Federasyonu Başkanı... ...Carlos Cordero istifa etmek zorunda kaldı. Oo, çok önemli bir gelişme. Evet, evet. Yani görevinin bitiminde bir yıl kala, tam bir yıl kala... ...Cordero bu skandal üzerine... ...istifasını verdi ve... ...son... Yani ...mart'a kadar... ...yerine... ...başkan yarmışı sindikon geçti. İlk defa biz kadın başkanı olacak... ...ABD Futbol Fedasyonu'nu... Ee, bu Weinstein'in cezası... ...23 yıllık ceza almasıyla beraber... ...kadın hakları açısından... ...gayet önemli bir... hafta geçirmiş olduğumuz... ...bu senin son verdiğin haberle birlikte... ...söylenebilir herhalde. Evet ya işte... bir hafta konuşmuştuk... ...ABD'li kadın futbolcular... ...boyun eğmediler... ...haklarını e, aradılar... ...yani sağda zaten çok başarılı... İşte, ...diyecek bir şey yok da... E, ...hani... Dağız para az alma, para almaya razı olmadılar. İşte sonra başkanı istifa ettirerek aklını alacaklar. Evet, öyle Megan Rapino'ya da buradan bir günaydın. Daha diyelim öyle kapatalım istersen. çok Gerçekten çok öyle. Çok önemli bir hizmet gördü bu açıdan doğrusu. Demokratik. Peki çok teşekkür ederiz Halb. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya evet. daha az kor koronalı bir e Programda görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Spor. Bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Çok yoğun geçen bir haftanın, çok yoğun geçen bir son günüydü. Bir parça çalarak çıkabiliriz diye konuştuk. Ve Alcaro'ya bir günaydın daha diyelim. 1942 Mart'ta doğmuş, 80. yaş gününde ölüm tarihi ise 2017'ydi kendisinin. Ee, ve onun e, bu sefer de Tomorrow Today adlı şarkısını çalalım Alcaro'nun. E, bugün yarındır diye bir şey. Yani biz bir düşünce kuruluşuna sahip olmalıyız Think Tank'e. Düşünüyorum düşünüyorum. Ve yani bu, bugünün yarının çocuğunu bugün ağlatmayalım onun haklarını. Tarihte bugündeki Demirel'in sözü geldi aklıma. Dün dündür, bugün başka <gülüyor> bugün, bir gündür. <gülüyor> bugün başka bir gündür. Alcaro onun tam tersine ilerici bir yorumla getiriyor. Demirel'in gericiliğine karşı. Ee, ve güzel bir şarkıyla uh, bitirelim. Tomorrow today is anybody thinking about? Diyor. Düşünen var mı bunu? Diyor. Peki bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robin Tayardan oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ah, this is the one. I know you were waiting for this one. Oh my I'm thinking, I'm thinking. With tender smile, we bless a child with the love and light. And patron saint, don't let them cry that we denied tomorrow's child today. For hurt, the need to heal and feed, they linger near your marketplace. Will we deny? Compromise Tomorrow's child. Today Sing La la la la la li, do, La la li dole yeah. Mama loves a mama Mama papa sway La la la la la li dole La la li dole yeah. Mama papa thinking about Tomorrow today Tomorrow today Tomorrow today As rained roar, the eagle saw this ancient lord of a rightful place will we ignore or save some for tomorrow's child today say la la la la la dee la la la dee la la la la la la la la la la la I'm thinking 'bout tomorrow, today. never anybody thinking 'bout tomorrow, today? Is anybody thinking 'bout tomorrow, today? Is anybody thinking 'bout? Say, mumbo, mumbo papa, sweet. La, la, la, la, dee -de -doo, da, la, la, la, lily Celebrate and think about tomorrow, tomorrow. İzlediğiniz için